İzlediğiniz Kainat Bugün 17 Kasım Salı Yıl 2015 Ay 11 Gün 321 Kasım 10 1437 Hecri Sefer 5 1431 Rumi Kasım 4 Fırtına Günün Tarihi 98 yıl önce bugün 17 Kasım 1917'de Fransızların büyük heykel Rodin öldü. Düşünen Adam ve Busek isimli hey eserleri çok ünlüdür. Büyük, büyük Saatli marif, marif Takvimi, takvimi. de vovô, que tirava mão do trompo escondido do senhor pra curar seus ferimentos com o pai e o diabo Oh, Yanga, que tempo Yanga, Yangame Yanga, Yangame, Yanga Yangame, yanga, yanga, yanga, yanga, yanga, ele trouxe na sua mucanga, Ye Yangame, yanga, a felicidade deu, que consiga ser, ninguém mais lamida e chora, Yanga Yanga, Yanga, que tempo boyanga yanga yanga Açık 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Tamamen Can Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gülşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Yonga da Serrinha adlı bir, bir Brezilya'dan bir parça e, çaldık. Ah şey de, Yanga söylüyordu ve grup... Kaşambu ya da Tabu diye de bilinen Jonga, Yonga dansından bahsediyoruz. Hem bir dans hem de bir müzik janrı. Siyahların toplulukların Güneydoğu Brezilya'dan yarattıkları bir müzik türü. Özellikle de Parayba Vadisi'nde kahve plantasyonlarında çalışan kölelerin Hayatı biraz daha katlanabilir, yaşanabilir kılmak için yarattıkları bir müzik. Rio de Janeiro ve São Paulo arasında, aynı zamanda da Minas Gerais ve Espírito Santo bölgelerinin bazı yerlerinde de çiftliklerde kullanılıyormuş. Çok böyle hayata bağlayan, bütün zorluklara katlanmayı kolaylaştıran bir müzik cürü deniyor. Bunu niye aldığımızı da Eduardo Galeano'ya dönüp bakarak öğrenebiliriz belki Aynalar kitabından. Şimdi ona bakalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Konuşan Ölüm Köleliğin kaldırılması da 19. asır boyunca yeni Latin Amerika ülkelerinde bir bir ardına yinelenen bir olay oldu. Yinelenmesi onun önemini kanıtlayan bir unsurdu. Simon Bolivar 1821'de köleliğin ölümünü ilan etti. 30 yıl sonra mevta hala çok sağlıklı bir şekilde hayatta olduğu için Kolombiya ve Venezuela'da da köleliği kaldırmaya yönelik yeni yasalar çıkarıldı. 9 yıl sonra 1830 Anayasası'nın resmi olarak yayımlandığı günlerde Uruguay gazetelerinde şu tür ilanlara rastlanıyordu. Çok ucuza bir ayakkabıcı köle satılıyor. Ev işlerinde çok becerikli, yeni doğurmuş bir hizmetçi satılıyor. 17 yaşında hiçbir kusuru olmayan zenci bir genç kız satılıyor. Tüm ev işlerinde çok başarılı bir zenci kız ve büyük bir kazan satılıyor. 5 yıl önce 1825'te insan satışını yasaklayan ilk kanun Uruguay'da yasalaşmıştı. Bunun 1842'de, 1846'da ve 1853'te yinelenmesi gerekecekti. Brezilya, Amerika kıtasında köleliği yasaklayan son, dünyada ise sondan bir önceki ülke oldu. Orada kölelik 19. yüzyılın sonlarına dek sürdü. Gerçi daha sonraları da varlığı devam etti ama illegal olarak. Bugün de olduğu gibi. 1888'de Brezilya hükümeti bu konuyla ilgili tüm belgelerin yakılmasını emretti. Böylece ülke tarihinden köle resmi olarak silinmiş oldu. Kölelik hiç var olmadan öldü ve olmuş olsa da varlığını bugün de sürdürüyor. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Tarihte bugün 1810'da bugün İsveç Birleşik Krallığı Britanya'ya savaş ilan ediyor ve bu 1810'da İngiliz İsveç Savaşı diye adlandırılan savaşın başlaması demek oluyor ...gerçi hiç çarpışma olmamış. Böyle bir savaş çarpışmasız bir savaş, ilginç bir savaş olmuş. 1876'da Pyotr Ilitch Çaykovski Slavonia Maşını Moskova'da Rusya'da ilk performansını yaptırmış. Orkestrayı yönetmiş galiba. 1939'da da 9 çek öğrenci nazilere karşı gösteriler yaptıkları için Yan Opletal diye bir öğrencinin öldürülmesi üzerine gösteriler yaptıkları için onlar da öldürülmüş Naziler tarafından. Ve buna ilaveten bütün Çek üniversiteleri kapatılmış. İşte bu meşhur biraz önce birkaç gün önce okuduğumuz Münih Anlaşması'nın sonuçları. Çekleri Hitler'e teslim ediyor. Önce sütletleri alıyorlar alayım. ardından tamamen ülkeye Çekleri ilişkili. Çekleri bunları yapıyorlar işte. Ve bütün Çek üniversiteleri kapatılıyor. 1200 Çek öğrencisi toplama kamplarına götürülüyor. Bu olaydan bu yana Uluslararası Öğrenci Günü de birçok ülkede kutlanıyor. Özellikle de tahmin edilebileceği gibi Çek Cumhuriyeti'nde. Tarihte bugün de böyle. Hiçbir şey değişmediğini görüyoruz. Yani Galeano'dan köleliğin durumunu okuduk. Savaşların durumunu okuduk. Ve şimdi de toplama kamplarının vesaire durumunu okuyoruz. Gerçekten de çok fazla değişen bir şey yok. Mesela Danimarkalı bir vekilin dün mecliste yaptığı açıklamalar vardı. Danimarka Halk Partisi milletvekili Soran Espersen. IŞİD'in Paris'te düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada IŞİD'li kadın ve çocukları da öldürelim ifadesini kullanmış. Evet, çok... Hava saldırısı çağrısında bulunmuş radikal değer göre artık işi de vurmalıyız. Kadın ve çocukların arkalarına saklanıyorlar ve bizim centilmen olduklarımız, olduğumuzu bildikleri için böyle hareket ediyorlar demiş. Bundan sonra kadın, çoluk, çocuk demeden hepsini beraber bombalayalım. Bu medeniyeti beşiklerinden İskandinavya'nın en özgür ve en sosyal demokrat ülkesi Daimarka'dan geliyor. Değil mi? Evet. Diyor ki nasıl olsa o kadınlar da sistemin içindedir yoksa bu savaş bitmez açıklaması yapıyor. Komşusu İsveç'te geçtiğimiz haftalarda ellerindeki broşürleri adalarda Yunan adalarında dağıtarak ülkelerindeki tecavüz ne kadar yüksek olduğunu aslında hiç yaşanabilecek yer olmadığını iş olmadığını gelmeye çalışan yani savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Türkiye'den de Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri dağıttıkları broşürlerle iletmeye çalışıyordu. Yani bunca yıl çiziyorsunuz, böyle güzel bir İskandinav ülkesi, barış, bolluk ve e, ne bileyim demokrasinin gemeni olduğu bir yer halini getiriyorsunuz ülkeniz insanların kafasında. Ardından diyorsunuz ki, çoluk çocuk herkese vuralım, ülkemizde muhteşem bir tecavüz oranı var gibi şeyler, muhteşem e, diyorum. Oldukça yüksek gibi bir tecavüz oranı var gibi şeylerle beraber reklam yapıyorsunuz. Kültürün, özgürlüğün, özgürlük kardeşlik ve eşitliğin merkezi Fransa değil mi? Fransa, evet. evet. Peki e, amansızca savaş çağrısı ne? Başkanı, devlet başkanı şeyden acımasızca sınıp itki diyor savaşı ve ondan sonra bombalamaya başlıyor ama başka güzel şeyler de var. Mesela Fransa'nın tutucu milletvekillerinden yanılmıyorsa milletvekili Laurent, madem sözü açtın ağzımı açtırdın bayramlık ben de konuşayım. Buyurun efendim. Laurent Kokiez ne demiş? Toplama kamplarına sokalım demiş. E, gitti, yani, ent, enterne edelim demiş kamplarda hı. yani. Şüphelileri değil kamplarına. mi? Evet şüphelileri ama binlercesini. Hı hı. E, peki İçişleri Bakanı nasıl buluyorsun? O ne demişti? Bernard Cazner e, Fransız e, bu şeyin nefretin e, vaz edildiği camileri dinamitleyelim demiş. Dinamit. Yani. Fransadaki hı hı. camilerin, Kolonya zaten şeyleri kaldırdı, biliyorsun ee, artık mülteci kabul etmiyor, sınırları kapattı ama. Ama o kadar kolay bir süreç değil gibi duruyor sanki. O, Avrupa Birliği'nin kararına rağmen böyle toplama bir şey. Toplama kampı da biraz zor olabilir. <gülüyor> Marin Lüben ne dedi peki? Faşist. Yani e, ne dedi? Ee, Avrupa'ya bütün şeyi durduralım diyor. Bütün göç. Avrupa'ya herhangi bir göç gelmesin diye. Tamam nasıl olacakmış? Bilmiyorum o Hı. detaylarını. İşte Sarkozy gibi dev, deneyimli bir devlet adamının görüşlerine başvurmaya çalışsaydınız bu konuyla alakalı size çeşitli detaylar verebilirdi. Göç konusunda olmasa bile daha detaylı konuşmuş. Poliste kaydı olanlara hane hapsi ve elektronik kelepçe önerisinde bulunmuştu. Sarkozy. Kendisi de seçime girecek değil mi? Onun muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi'nin lideri de. aynı zamanda. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den bahsediyoruz. Polise kaydı olan ve radikallerin hane e, hapsinde tutulmasını dışarı çıkmamasını istemiş. Ben polise kaydı olanlara elektronik kelepçe takılarak hane hapsinde tutulmalarını öneriyorum. Bu sayede istihbarat servisleri bu kişileri daha yakından izleyebilir demiş. Aslında şey de yapılabilir mi? Böyle camdan bir kafes yapıp böyle bakın bu insanlar şüpheli diye böyle Paris'in ortasında bir yerde... Cam, Teşir. Camdan olmaz. Demir mi? Niye camdan olmaz? Dinamit patlatır gibi şeyler mi var? Korku mu var? Kırılır, yurulur. Tam demirden olsun. Bu suç sayılmadı. Nasıl sübyancıların sitesine girmek suç ise bu sitelere girmek de suç sayılmadı demiş. Radikal dinci olarak nitelendirilen internet sitelerine girişlerden bahsediyor. Peki ama zaten Fransa'da bütün yeni kanunlar çıktı geçen sene. Herkesi dinlemek. Herkesi biliyor musun sen bunu? Herkesi mi? Evet. Herkesi dinleme kanunu çıktı. İzleme kanunu Halbuki çıktı. Almanya cep gibi telefonu... yapsalardı. Komşuları dinlerlerdi sadece. Hayır. Cep telefonu da var. Ee, evindeki bütün elektronik araçlar da var. Bilgisayar da var. Telefonlar da var. Televizyonunu bile dinliyorlar. Televizyonunu mu dinliyorlar? <gülüyor> Radyonunu da dinliyorlar. Ben dinlemiyorum televizyonunu. <gülüyor> çıktı. Ve e, yani... Bu, bunlara rağmen oldu Bir de üstelik Türkiye'de uyarmış onlara Evet rağmen. evet işte, Türkiye uyarmış ona rağmen böyle bir olay başına gelmiş evet Daha Mayıs'ta da hızlandırdılar Şiddetlendirdiler Bütün bu kanunları Ona rağmen istihbarattan Kaçmış öyle anlaşılıyor Yeni Hürriyet gazetesinden aktarayım mı Yeni olarak nitelendirmemize gerek var mı Seçimlerden sonra ani bir değişiklik oldu da Hürriyet gazetesinde gözle görülebilir Neyse o konu ayrı. Ee, Paris'teki terör saldırısının şüphelilerinden Ömer İsmail Mustafa'nın 2013 yılında Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yaptı. ancak çıkış kaydını ise bulunmadığı ortaya çıkmış. Hmm. Hı -hı. Yani Türkleri dinleselerdi önleyeceklerdi. Evet. Hı? Dinlemişler mi? Türk da Türkiye'ye giriş yapan İsm Ömer İsmail Mustafa ile ilgili terör kaydı bulunup bulunmadığını sormuş. Aralık 2014 ve Haziran 2015'te Mustafa ile ilgili iki kez bilgi gönderilmesine rağmen Fransa'dan bir yanıt gelmemiş. Paris'teki saldırıların ardından Fransa iki canlı bomba eylemcisinin üzerine Türk pasaportu çıktığını da Türkiye'ye iletmiş. Sığınmacılarla Türkiye'ye girildi deniliyor ama bu konuyla alakalı oldukça detaylı ve hassas düşünmek lazım. Çünkü büyük bir infiale neden olabilir. Zaten yangınlardan ve saldırılardan bahsediliyor. Ten rengi yüzünden sokakta kurşundanan insanların haberleri geliyor yine. Ki bunu Radikal Gazetesi'nin, Radikal internet Sitesi gibi yerlerden de görebiliyorsunuz. Doğan Haber Ajansı gibi yerlerden de görebiliyorsunuz. Yunanistan'daki, özellikle Egemi muhabirleri yapıyor bunu. Yunanistan'daki sağcı ve ırkçı gazetelerden aldıkları haberleri e, alelade bir habermiş gibi, yani orada böyle ekstrem olarak gösterilen haber kaynaklarını Türkiye'de normal haber, Yunanistan'da kullanılan normal haber kaynaklarıymış gibi, kendi haber kaynaklarının içerisinde e, referans olarak kullanıyorlar. Bunu dikkatli olmak lazım bu konuyla alakalı çünkü çok fazla insanın hayatı söz konusu burada. Avrupa'ya giriş yapmış olan mültecilerden bahsediyorum. Sığınmacılarla Türkiye'ye girdi diyorsunuz ve altını doldurmanız lazım bunu nasıl girdiler diye. Evet yani bu gazetelerde var hakikaten Türkiye'ye uyardı filan gibi haberler var ama neden peki Ankara'yı ve ondan önce Suruç'u önlememiş de Fransa'yı uyarmış Fransa dinlememiş gibi sorular insanın aklına gelmiyor değil döneceğiz bütün bunlara öncelikle şey söyleyeyim bir bir bir gazeteci Leyla Umar'ın öldüğü haberini verelim Türkiye'nin Duayen gazetecilerinden Leyla Umar 87 yaşında hayata veda etti. Ee, büyük bir mülakat yapmakta. Söyleşileriyle de çok ustalaşmıştı. Ta 1955'te başlamış. 87 yaşında öldü. 60 yıl boyunca da gazetecilik yaptı. Aralarında Fidel Castro, Küba devrimi lideri Güney Afrika'da özgürlük mücadelesinin lideri Nelson Mandela, Filistinlerin lideri Yaser Arafat ve şeyin meşhur Uganda'nın meşhur tuhaf lideri Idi Amin gibi isimlerinde bulunduğu bulundu. çok sayıda isimle yaptığı mülakatlarla dört bir yanda çeşitli dillerde yayınlanmıştır. Balık pişirmişler Castro ile beraber. Kübo mutfağı olarak nitelendirilen yerde. Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Kendisiyle bir mülakatta ben yapma fırsatı bulmuştum. Bir zamanlar çalıştığım bir dergide son derece renkli, önemli ve demokrat kimlikli bir kadında, özellikle Türkiye'de medyanın yerlerde süründü. medya üzerinde baskıların hat safhada olduğu bir zamanda çok dikkatli almamız gerekiyor. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi'ndeki tek kadın gazeteci olarak çalışmış. Koskocaman evet. gazetede tek kadın gazeteci mi vardı? Evet. Vay canına. <gülüyor> Şimdi halbuki ne kadar güzel oldu değil mi? Herkes evet, kadın evet. erkek çalışıyor. Eşit kota var hatta. Hı? Kota var, erkek kotası. Kadın kotası yerine erkek kotası var. Eee BBC'de de e, çalışmıştı. Uzun yıllar Londra'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Milliyet Gazetesi'yle de bağını sürdürdü. 1977'de Türkiye'ye dönüp 22 yılda e, çalıştığı Milliyet'ten emekli olarak bağımsız gazetecilik yaptı. E, ayrıca e, Felipe González gibi İspanya'nın yani sosyalist siyasetçisi ya da Kirk Douglas, Diana Ross, Liza Minnelli gibi şarkıcılarla, oyuncularla yaptığı mülakatlar da biliniyor. Bir de çok önemli bir çalışması var. O kendisiyle o konuda da mülakat yapma fırsatım olmuştu işte. Yusuf Kulca ile birlikte sokak çocukları üzerine büyük çalışmalar yaptı zaten büyük tutkusu oydu ve tüm mal varlığını da sokak çocuklarına bağışlamış olduğunda belirtelim de ilahınların be ona da buradan bir günaydın diyelim. Evet günaydın e, gazete demişken tabi şeyi de söyleyelim Samanyolu bünyesindeki 13 televizyon ve radyo kanalı mahkeme kararı beklemeksizin Türk sattan indirildi. Meslek örgütlerinden, siyasetçilerden ve hukukçulardan büyük tepki var. Türkiye 90 yıllık birikimi, 1000 yıllık gelenekleriyle bu karanlığa teslim olmayacak diyen eski kültür bakanı Günayber var mesela. Ve çok ciddi bir devam ediyor yani. hüksett, karartma için mahkemeyi yok saydı diyor. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin istediği savunmayı ve talep ettiği ek süreyi de yok sayarak Samanyolu Yayın Grubu bünyesindeki 13 kanalı kararttı. Samanyolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Metin Yukarıda "Dünyada hukuk olduğu sürece biz bu yaşanan haksızlığa direnmeye devam edeceğiz." dedi. Samanyolu televizyonu, Avrupa, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Yumurcak TV, MC TV ya da TV mi okumalıyız? Dünya TV, Dünya Shopping TV, Irmak TV, Samanyolu TV, Türkiye Samanyolu Haber, MC EU, Burç FM, Radyo Mehtap, Dünya Radyo, Radyo Berfin, Radyo Cihan böylece bir sana Samanyolu Televizyonunun duayen spikeri Kemal Gülenle de birlikte tüm çalışanlar kamera karşısına geçmişler. Niye Fethullah kayyum Gül. atanamıyor mu? Atanamıyor mu bu şeyleri yayın organlarına? TürkSat'tan ya da böyle Dijitürk'ten çıkarmak yerine, ya bugün gazetesine ve yurt gazetesine yaptıkları gibi kayyum atayıp kendi doğrultularında, daha doğrusu atanan kayyumların doğrultusunda bir yayın yapılamıyor mu? Kayyum demek dedim. Kayyum. Doğru. Kayyum. Evet. Kayyum. Bu kayıyımların ya, doğrultusunda olamıyor mu? Böyle bir strateji. Yani dantı yaptılar. Hayır oraya gelmemiş ki sıra. Mahkeme kararı yok. Ha Bunda mahkeme. bir şey var mı? Hukuk var mıydı daha önceki yapılanlarda? Bu, bu, mahkeme kararı vardı. Mahkeme kararı vardı. Suç ceza hakimliği Hı. kararı vardı. Burada o da yok. Tamam. Orada bir mahkeme kararı vardı yani. Evet. Yani Gerçi suh ceza hakimliklerinin ne kadar hukuki olduğunu öylece uzun süre tartışıyoruz. Yani yok öyle bir hukuki tarafları. Bir de şey, yani gazeteciler hapsediliyor, ekranlar karartılıyor ama Türkiye suskun diye de haberler var. Taksim'de bir toplantı yapan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynoğlu ve Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanı Halil İbrahim Özcan da, konuşuyorlar. 28 gazeteci ve yazarın da Türkiye'de cezaevinde olduğu haberi var. Bugün de şey e, yalnız tabi şey değil e, bu sözünü ettiğimiz televizyonlar değil. Onun dışında başka pek çok gazetecinin de yargılanması Cumhurbaşkanlığı'nın hakaretten filan gidiyor. Bugün de taraf yazarı Baransu, 2004'teki bir yazdığı haber dolayısıyla hakim karşısına çıkıyor. hakaret mi? 52 yıla kadar hapse yok. Terör. Yok bu. hakaretten fazla oldu. <gülüyor> 2004'te Gülen'i bitirme kararı, Milli Güvenlik Kurumu'nda 2004'te alındı diye bir haber yaptığı için ...gazetecileri duruşmaya çağırmış... ...sizden güç almak istiyorum demiş... Hı hı. ...Arıncı da çağırmıştı... ...avukatım ol diye... Ee, ...Bülent Arıncı mı? Evet, hukukçu ve bu hukuksuz bulduğu şeyi... ...söylüyorlardı ya... Ee, ...o gün kelepçelenen elime bakmadan... ...sizlerin gözlerini görüp... ...güç almak istiyorum demiş... ...kumpas ne darbeciliği... ...ne hırsızlığı örter demiş... Filan böyle bir e, yargının dibe vurduğu yani medyanın dibe vurduğu gibi yargının da dibe vurduğunu da söyleyelim. Türkiye'deki yargı bağımsızlığın alarm verdiği haberi var bugünkü Zaman Gazetesi manşetinde. Mülkiyet Hakları Birliği'nin endeksinde geçen yıl 10 üzerinden 4,9'muş. Bu an 5'in altındaymış yani yerinin. Bu sene 3.5'a düşmüş. Düş ki ne, nereye kadar düşebiliriz? Hangi kurumda ölçülüyordu bu? Mülkiyet Hakları Birliği diye bir endeks. Mülkiyet Hakları Birliği Pro, mi? Property Rights Alliance. Hangi kurumun? Alliance. Yani böyle bir uluslararası kurulmuş. Yani, yani evet daha önce. Telifler ol... üzerine. Telif Herhalde. Mülkiyet Hakları. Fikri Mülkiyet Hakları'ndan bahsediyor olabilir. Belki de bir de doğrudan doğruya e, yani kap, mevcut düzende mülkiyet haklarını e, korumak için de yapılmış evet. olabilir. E, 2014'te 44. sıradaymış. Bu sene 58. sıraya düşmüş mülkiyet hakları birliğinde. Ruanda, Umman, Gana, Ürdün, Suudi Arabistan'ın gerisinde kalmış. Yani genellikle Çünkü. basın özgürlüğü endeksi, e, sınır tanımayan gazeteciler tarafından yıllık yayınlanan basın özgürlüğü endeksine veriyorduk ki bu kurum biraz şey geldi. <gülüyor> paralel geldi. Yani ilk kulağa böyle bir şey var mı diye. Ama muhtemelen... E, i̇şte şeyde... E, böyledir. Var ya yani dördan doğruya mülkiyet taklarına da el kondu ya kayyım filan denir. İpek Koza Holding'in işleri. Evet orada. Herhalde orada. Muhtemelen. İpek, e, bir de özgürlük... E, araştırmaları derneği ve liberal düşünce ile çalışıyormuş bu birlik yardımcı doçent doktor Burak Kalka'nın hazırladığı bir raporda acil reforma ihtiyaç duyuluyormuş yargı bağımsızlığına dair Türkiye'ye sert eleştiriler de yönetilmiş yöneltilmiş oluyor yani 129 ülke arasında yargı bağımsızlığında 90. sıraya düşmüş vaziyette Durum ama parlattı. buna rağmen kaçmış fırsat Avrupa Birliği'ne tam üyelik fırsatı. Taraf gazetesinde yazıyordum. Evet. Müsaadenizle alıyorum gazete. Bu değil. dünün gazetesi galiba. Öyle mi? Bu gazeteleri... evet, Pazartesi gazete karışmış. Evet, evet bulduk. Bu tamam, çünkü vereyim. G20'den kaçan, G20'de kaçan büyük fırsat. Göçmen krizi ve Ortadoğu'da yaşanan sorunlarla Türkiye'nin de ayağına gelen AB'ye tam üyelik fırsatı tepilmiş. Türkiye G20 üyeliğinin sözü bile Türkiye'de Türkiye G20'de üyeliğinin sözünü bile etmemiş. Evet. Birazdan bir, sana mi? eklenmiş Gazete mi? Gazeteme eklenmiş yani. Ne demek? Büyük bir fırsat. Göçmen krizi ve Ortadoğu'da yaşanan sorunlar Türkiye için büyük bir fırsat mı Avrupa Birliği üyeliği konusunda? Bunu mu düşünüyor taraf gazetesi yani? İlginçmiş. <gülüyor> Yani insanlık krizinden insan, insan, i̇nsani bir krizden bahsediyoruz. Fırsat olarak görenler de var. Taraf gazetesi gibi. Yani şimdi şey e, Fransa'da insan avı başlamış. Fransa IŞİD'i yok edecek diyor Hollande. Onlara geçiyoruz şimdi. İnsan avı başlamış. Olağanüstü halin üç ay uzatılmasını talep edecekmiş Hollande. Ankara'da Paris'i uyarmıştı. Yalnız bir haber G20'den çıkan en önemli haberlerden biri Antalya zirvesinin son gününde basın toplantısı yapan Obama Türkiye'nin üzerinde önemli durduğu Suriye'ye kara harekatı ve güvenli bölge meselelerini maalesef kabul etmemiş. Ya yani maalesef dediğim Türkiye. bunu isteyenler açısından. Bunu isteyenler açısından Türkiye'de evet. maalesef diyorum. Yoksa benim böyle bir talebim yoktu onda söylemek isterim. Gerek genel Umur, gerekçe olarak da şeyi söylüyor aynı fikirde değilim ben yani. Gerekçe olarak da Obama şey Ama şunu söyledi. Aynı fikirdeyim. İyi o zaman. Ee, şimdi Suriye'ye girdik ya da Irak'ta askerlerimizi gönderdik. Bundan sonra Yemen'de böyle bir olay oldu. Oraya da mı göndereceğiz? Evet. Afganistan'da oldu. Oraya da mı? Afganistan zaten varlar pardon. Somali'de oldu. Oraya da mı göndereceğiz şeklinde çeşitli bu işin sürdürülebilir olmadığına dair bir açıklama yaptı. Evet. Ya bilmiyorum tatmin oldular mı? özellikle Türkiye hükümetinden ve Cumhurbaşkanlığından gelen temsilciler ama e, Obama son noktayı koydu diye yazıyordu bazı gazetelerde. Putin de şey demiş. Üşüdü. De... yok diyor. Demiş. Bir iki soru soracağım sonra araya girelim sorulara. Evet. En sevdiğimiz şey. Putin ÖSID'i destekleyenler arasında G20 ülkeleri de var demiş ama kimin olduğunu söylemeyeyim. 40 ülkeden finansal destek alıyor bu ülkeler arasında G20 üyeleri de var demiş. Hangi ülkeler bunlar? Aradan, Şimdi sonra aradan sonra, cevap, sonra söyleyelim evet, tamam. aradan sonra tamam. söyleyeceksin bir de e, genel mantık sorusu var aslında matematikte denebilir e, bütün dünyanın sembol şeyleri e, bütün şehirlerde mesela Sidney'deki opera binası başka yerlerde Londra'nın gözü denen Eye of London gibi binalar sembolik binaların hepsi Fransa bayrağının renklerine dönüştürüyor. Evet, Facebook'daki profil fotoğrafları da öyle. E, Blu, blanc, rouge. Yani işte Oy. kırmızı, mavi, beyaz. Öyle derler ya Fransa. Döşendi. Peki niye Lübnan renkleri e, konmadı? Do, do, böyle e, devam Lübnan edecekse Ankara da, Ankara'daki evet, olan on, saldırdandan ondan sonra. Ondan sonra ne sonraki Beşik'i Ankara'daki saldırı. Yemen sonra, var, kırmızı, Afganistan beyaz. var, Nijerya var, Sayımeda. Irak. Sürekli bu, böyle bir endeks mi olacak? Evet. Yani böyle bir sektör mü olacak özür dilerim. Bu soruyu sonradan tekrar cevabını alırız şimdi ara. Açık gaste. <gülüyor> I about to down Five o'clock in the morning I'm already up and gone Lord, I'm so tired How long can this go on? Yeah, working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine Whoop, to down Working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine Whoop, to down Cause I need to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 Yeah, that we're in a coma going down down down working in a coal mine, whoop, all about down working in a coal mine, going down down down working in a coal mine, whoop, all about down o'clock in the morning i'm already up and gone lord i'm so tired how long can this go on yeah, that in In going going down, down, down. Working in a coal I make a little money, by the time. But around, I'm too, I'm too tired for heaven. I'm just in a coal mine, down, down, down. Working in a Dorsey'den dinlediğimiz ünlü bir parça Working in the Coal Mine yani madende, kömür madeninde çalışmak o, Tanrım, ne kadar yorgunum diye bitiyor bu meşhur şarkıyı ee, Alan Toussaint bestesi olarak biliyoruz klasik parçalardan biri Alan Toussaint de 77 yaşında hayata veda etmişti New Orleans'ın yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden piyanist şarkıda söylüyor ama en önemlisi bütün janrlarda rhythm ve blues, soul, funk, blues ve jazz dallarında müzik yapıyor. Müzik besteci, aranjör, prodüktör ve orkestraları da var. Şarkı ve piyano da da çok iyi bilinen birisi onun tanınmış şarkılarından, klasiklerinden birini çalarak onu bir kez daha andık. Çıkra diyor. Buldum mu cevabı? Buldum buldum. Hmm. Soruyu evet. tekrar söyleyebilir misiniz? Şey şimdi bütün dünyanın önemli batı merkezlerinde, batı dünyasının, New York'un Londra'nın da işte İskandinavya ülkelerinin de, Avustralya'nın da en tanınmış binaları Fransız bayrağının renklerine büründü. Ölenleri anmak için son derece saygıdeğer bir çalışma bu. Gerçekten. Hı hı ama ben de diyorum ki neden mesela Ankara katliamında böyle bir şey olmadı kaç kişi öldü Ankara'da ee, 102 102 kişi öldü ve barış mitingindeydiler masum insanlar paramparça edildi ya da ne sonuçları ne kadar 102 ee, niye mesela o zaman Eyfele? Türk bayrağının renkleri kırmızı beyaz çekilmedi. Buradakileri anmak için diyorum mesela. Ya da daha yepyeni bir katliam. iki, iki büyük katliam oldu. Bombalarla patlattılar. Bağdat'ın çeşitli merkezlerinde 26 kişi öldü. Beyrut'ta da felaket patlamalarla 44 kişi öldürüldü. Niye onların Cevap renkleri yapılmadı? Evet yani bu konuyu direkt bu soru üzerinden değil de e, Mark Zuckerberg'in açıklaması üzerinden yapalım. Cevaplamaya çalışayım ben. E, Facebook'ta Safety the Check diye bir uygulama e, yürürlüğe kondu. Yani Paris civarında olan yakınlarınızın ne durumda olduğunu Facebook üzerinden öğrenebiliyorsunuz. Onlar da o uygulamaya kendi durumlarını bahsedebiliyorlar. Bu, sebep, bu, bu vesileyle sürekli birilerini aramak zorunda kalmıyorsunuz. E, yararlı bir uygulama olduğu söylendi ama aynı soru gene burada da soruldu Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan saldırıların ardından bu Facebook e, terör saldırılarında olay yerinde sağ kurtulunmayı başarabilen ailelerini ve arkadaşlarını haberdar edebilmesi için bir haberleşme haberleşme kurdu. E, ancak Facebook aynı hassasiyeti neden Ankara'da meydana gelen patlamada göstermedi? yönünde pek çok eleştiri aldı. Aynı şey Lübnan için de geçerli. Lübnan için de geçerli. Ee, neler olduğunu biliyor musun? Bir 3 yaşındaki bir çocuğun patlamada e, kurtulması için anası babası ona siper oldular. Hı. ve kurtardılar çocuğu. Kendileri parçalanarak öldü. Şimdi çok bunu traşik, evet. yani bunlara neden Neokolonyal bir dünyada yaşadığımız apaçık ortada evet. yani insanın tiksinti duyuyor yani eski sömürgeciler emperyal devletler bu şekilde bakıyorlar yöneticiler duruma. Ama işte Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg konuya ilişkin bir açıklama yayınlamış kendi profili üzerinden e, diyor ki merak etmeyin bu daha başlangıç bundan sonraki saldırılarda ve katliamlarda ha, öyle mi? Ha, ha, iyi o zaman e, söz konusu hı. uygulama hayata geçirdiklerini bundan sonraki olaylarda e, bu olaylarla alakalı olarak gene bu uygulamayı da yürürlüğe koyacaklarını söylemiş. Epey bir işi zorlanacak gibi duruyor Facebook'un dünya e, politikasına baktığınız zaman. Mark Zuckerberg böyle bir açıklama yapmış. Kim için para da alıyor mu Mark Zuckerberg? Yok. Reklamlardan, reklamlardan zaten reklamlardan yeterince alıyor. Alınıyor, evet. evet. Reklamlardan zaten kazanıyorlar. Evet. Artık doğrudan insanın neden olduğu felaketlerde de bu uygulamanın kullanılacağını söylemiş ki burada saldırı var. Doğal felaketler doğrudan. Mesela iklim değişikliğine kaynaklı olan doğal felaketlerde bu uygulama kullanılacak mı? Sonuçta o da insani bir felaket olarak da nitelendirilebilir. E, tabii. Doğal... Ama Zuckerberg demiş ki artık doğrudan insanın neden olduğu felaketlerde de bu uygulamanın kullanılacağını söyleyeyim e, Tamam o zaman bütün yükseller ve deniz yükselmeleri, fırtınalar, hortumlar da kasırgalarda evet, yani bu, bu daha başlangıç demiş. Evet. Hala, yani, tamamen sömürgecilik sonrası emperyalist bir dünya, emperyal bir dünyada yaşadığımız yani Orta Doğu'da ve çeşitli ülkelerde Türkiye'nin de içinde bulunduğu o kadar sık umuru adiye sayılıyor eski deyimle. Or orada olur. Orada olur. Oralarda olur bu şeyler. Bizde olmaz diye düşünüyorlar. Utanç verici evet. bir durumdan bahsediyoruz fakat ikinci soruya şey İkinci soruyu çektiniz. Neydi? Aha. İkinci soru bu. <gülüyor> Rusya'nın G20 ülkelerine itfak, ithafen söylediği suçlama. Evet hatırladım. Üstü Ver bakalım cevabı. Soru, soru da, soruyu da hatırlatalım. Putin'in yaptığı bir açıklama vardı dün. Doğrudan işi de yardım eden ve bu konuyla alakalı uydulardaki görüntülere rağmen e, harekete geçmeyen ülkelerin varlığından bahsediyordu. Bunların bazılarını da doğrudan G20'nin içerisinde olduğunu evet. söyledi. Hangi Vladimir ülkeler? Putin. Volodya diyorlar. Buralar biyografisini okumaya başladım. Sesinden öyle. iki hafta önce konuştuğumuz o Putin'in biyografisine başladım. İlginç bir kariyeri var kendisinde aynı zamanda. İlk başlarda çocukluğunda haşarı bir çocukken judo ile beraber hayatı değişiyor. Sonra izlediği bir film var Kılıçlar ve Kalkan diye. O filmden sonra KGB ajanı olmak istiyor. Ve oluyor da Dresden'e gönderiyorlar mesela ilk Dış görevinde kendisini. O noktadayım. Belki kitabı bitirdikten sonra sizin öneriyle de Putin üzerine de konuşabilme fırsatı bulabiliriz bu biyografi üzerinden. Emin misin bunu konuşmak istedim? İlginç bir kariyer ama. İlginç bir insan. Ee, neyse Putin bu ithamı yaptıktan sonra baktım ben de e, dünyanın en fazla silah ihracatının 10 ülkesini. Ee, neler var Amerika Birleşik Devletleri bu Sipri raporu 2010 ve 2014 arasında satılan export yani iş, ihraç <gülüyor> edilen e, silahların oranına söylüyor dünya genelindeki ee, Birleşik Devletler %31 sonuçta şöyle düşünün 3'te biri. IŞİD elinde taş ve sopalarla saldırmıyor Einstein'ın dediği dünya savaşı henüz gerçekleşmedi bu adamların ellerinde Kaleşnikovlar var Paris'teki saldırıyı gerçekleştirdikleri silahlar Kaleşnikov'tu. İnsanların evlerini araştırma yapıyorlar işte bu şey. Ee, gene Paris'te bir evde. Fransa'da bir evde. Ee, roket atar çıktı. Muhtemelen bu roket atarın de Rusya. Sonuçta üreten Rusya. Neyse. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahları da var. Birleşik Devletler %31. Rusya %27. Rusya'dan rekor silah satışı deniyordu 2 Mayı'nın son, son günlerinde. Hatta doğrudan Vladimir Putin ee, şey ne esnaf gibi konuşmuştu. Bu yıl içinde hazırlanması gereken siparişlerin 1 Ekim tarihi itibariyle %70'i gerçekleştirildi demişti. Bu silahlar da Ortadoğu'ya gidiyor. Akın akın Ortadoğu'ya gidiyor. Çin var %5. Türkiye artık Çin'den roket almayacakmış. Bunu da hatırlatalım. Suudi Arabistan'ı e, ne yapıyoruz? O alıcı. alıcı. Üretemiyor onlar. Ama o o para bastırıyor ve bütün bu şeylerin bir numaralı finansörü. Evet. Almanya Suudi var, Arabistan. üreten var. Yani ben şu anda şeyden bahsediyorum. Arzda üretim kesiminde Arzdayım şu anda. Talebe de geçeriz. geçeriz. Almanya %5, Fransa %5. Sonuçta bu insanlar gitarlarla öldürülmüyor. Ya da ne bileyim e, bir şey söyle şarkı söyleyerek öldürülmüyor. İnsanların elindeki silahlarla öldürülüyor bu. Ve silahlar da bir ülkede üretiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya da bu ülkelerin başında geliyor. Ardından devam ediyor liste. İngiltere, İspanya, İtalya, Ukrayna, İsrail ve devam ediyor bu silah üreticileri ve her sene her, sen her sene rekor kırıyorlar üretimde Evet bunların çoğu da Ortadodoğu ülkelerine gidiyor Ortadoğu ülkelerindeki taleplere göre de bunlar Ortadodoğu'nun çeşitli bölgelerine dağıtılıyorlar Evet Amerika Birleşik Devletleri de aynen Irak dayamıştı yığmıştı silahları Musul'a büyük bir cephanelik koymuştu. İşte Ardından doğru. eşit Musul'a girdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hanvileriyle Rusya'dan aldıkları füzelerle beraber geçit yaparak, geçit yaparak Rakka'ya doğru ilerlemişlerdi. Şimdi aldıkları silahları daha önce Irak ordusuna verdikleri ya da Rusya'nın Suriye'ye verdikleri silahları Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri yok etmeye çalışıyorlar. Daha önce verdikleri silahları yok etmeye çalışıyorlar. Ama bir şey var bir döngü var. Bir çevrim var yani. Ziya Paşa'ya dönme dönmeye şey zorlama beni şimdi. Herkesi kör alemi sersem vaziyeti olan şey demiş. Fransa IŞİD'i yok edecek ve en önemli senin demin ki söylediklerini eklenecek en iyi cümleyi söylemiş. Suriye gelmiş geçmiş en büyük terör fabrikası demiş. Evet. Kendi kendine terör imal ediyor. Orası. Hı hı. Gördün mü? Ama dışarıdan da biraz destekli olarak galiba bunlar yapılıyor. Silah filan. İçeriden de var. Mesela e, kimin yazısıydı? Hmm, Eric Solomon olsa gerek evet. E, Financial Times'de bir yazısı çıkmıştı. Esad yönetimiyle geçtiğimiz Ekim ayında, es Ekim ayının 15'inde hatta. Esad yönetimiyle IŞİD arasındaki gaz anlaşmasını biliyor musunuz? mafyavari olarak nitelendirilen gaz anlaşmasını. Şu anda Suriye'de ele geçirilen bölgelerin çoğu, IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerin çoğu enerji ve su kaynaklarının üzerinde. Yani bunların arasında şeyler de var. Eee santraller de var. Fakat İşit'in bunları kullanabilecek teknik elemanı yok. E, Erik Solomon'un haberine göre, Erik Casolomon'un özür dilerim. Erik Casolomon'un haberine göre bir anlaşma yapılmış. İşit ve Esat arasında. Esat kendi teknik teknisyenlerini gönderiyor İşit'in elinde bulunan bu santrallere. İşit de onların gelmesine izin veriyor ve kendi aralarında bunlar paylaşılıyor. Bu gazdan üretilen elektrik. Tabii, Böyle ben... anlaşmalar da savaş sırasında. Yani evet, kimse yani. birbirine karşı total düşman değil. E Rusya diyorsunuz, Rusya İşi de saldırıyor mesela iki aydır değil mi? Yapılan saldırıları bakıyorsunuz, İşi de karşı savaşan muhaliflerin vurulduğu oran yüzde seksen, yüzde doksan olarak nitelendiriliyor, yüzde on olarak nitelendirilirken. Böyle rakamlarla da karşı karşıya kalıyorsunuz biraz. Derinlemesine baktığınızda. Evet, vurdukları yerleri de vurdukları yerde insanlar yaşadığını da sık sık hatırlatmak gerekiyor. Kesinlikle. Mesela Rakka'yı vurmuş evet. şimdi. Üstüne de yazıyor. Fransa'dan sevgilerle diye bombaların üstüne yazdığı yazıları Amerika'dan kopya çekerek yaptı. Amerika'nın <gülüyor> 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaptığı şey bu zaten. Vurdukları yerlerde neler olduğunu biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Sivillerin tabii. ölümüyle evet. alakalı. Ben bulamadım. Var. Ee, klinikler vurulmuş. Yani bayağı. Klinikler Aa, mi? Hastane evet. Asker hastane. toplama, militan toplama yerlerini vurduk diyorlardı. Hayır o doğru değilmiş. Mesela şöyle taktikler uyguluyormuş. Mesela Amerika'nın vurduğu bir şeyi söyleyeyim sana. Bir bu son bir... saldırıda klinikler mi vurulmuş? Bu... Son saldırıda da olabilir Evet. Yani bu yeni Vicay Praşad'ın yaptığı konuşmasını e, demokrasini gördüm sanıyorum. Yani en son bir Rusya klinik vurmuştu e, Suriye'de. Ne zaman? 8 Kasım tarihinde The Guardian haberinde bu vardı. İdlib'de. Yani yüz, yüz binlerce sivilin yaşadığı yere bomba atıyorlar ve IŞİD'i vurduk diyorlar zaten. Ve buna e, tamamen herkesin kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Şey de ilginç mesela. E, çok o, şöyle bir şey anlatıyorlar. Max Blumenthal'de okudum galiba. Yani Çok sayıda yazıya gözden geçirmek e, durumunda kaldım. Bir iki gün içinde hatta bir gün içinde. Ee, tam hatırlamıyorum ama şöyle mesela İshid Raqqa'da bir binayı siyaha boyamış. <gülüyor> ne demek siyah bayrak işte İshid'in karar değil mi? Amerika vurmuş. Siyah boyandığı için. Evet. Tepede görüyorlar böyle. Evet aynı. Evet, aynen. aynen ve kaç İshid'i öldürmüş? Sıfır. Sıfır mı? Evet çünkü siyah boyayıp içini doldurmamışlar İshid. Amerikalıların ve bizim kadar aptal olmadığı için buna inanan bizim. E, siyah boyayıp içini de bütün komutanlarıyla ve şeyleri doldurmamış. Bir dakika demiş. ya. Müze vurmuş. Müze evet. Müze onu, mi vurmuş? Onu söyleyecektim şimdi. Fransa müze mi vurmuş? Evet. Fransa. Yani, müze ve klinik vurmuş. Evet şimdi ben de gördüm haberi. Louvre'u kapatmıştı. Hayır Eşit orada müzelerdeki heykelleri tahrip ediyor. Ortadan kaldırıyor diye evet. üzerine çullandı bütün dünya. olarak da kapattı. Olarak. Şey olmasın diye. Luhru'daki şey eserlere diye. de bir şey olmasın diye. Şimdi şey. Fransa gidip böyle Rakka'da e müze vurmuş. mi vuruyormuş? Evet. Tebrikler. Bir de klinik vurmuş. Hastane vurmuş. Fransa'dan sevgilerle. Evet. İmzası o. Ama e, bütün bunlar e, bu vurmalar e, maalesef devam edecek. Yani benim e, a, akıl hayal dışı bulduğum birkaç şeyden biri. Yani 11 Eylül'den beri başladı bu vurmalar değil mi? Tamam mı? Rusya'nın tamam. vurması mı? Evet. Ya, hayır. <gülüyor> ya, ha 11 Eylül. Genel 11 Eylül. Eylül. Tamam, tamam. Anladım. Oradan e, 2002'de Bali'de e, terör saldırıları oldu. Avustralyalılar ağladı. Sonra 2005'te Londra'lı Londra ahalisi ağladı. Sonra e, Charlie Hebdo saldırılarında Charlie Hebdo'ya bu yıl e, Fransızlar ağladı ama kol kola verip teröre karşı mücadele edildiler. Kanunlar çıkarttılar. Binlerce ve binlerce polis her şeyin dinlemesi her şeyin izlemesi ve dinlenmesi kararı çıktı. Şu anda dünyada en çok Amerika'dan bile daha fazla dinleme kararı yasal olarak yasal olarak Fransa'da var ve daha de da benzer durumlar var. Almanya'da da aynı şekilde durum benzerdi. Ama onlar açık kanunlarla çıkarttılar Mayıs'ta da. Ha Fransa? Evet, Fransa, Fransa açık kanun. Evet, evet işte hiç açık. Yok. <gülüyor> Ondan sonra işte nedir? Şarlayebl oldu. Sonra Ruslar Sina Sina Yarımadası'nda bir hafta e, uçak bitti. Onlar yas tutuyor. Sonra ne oldu? Ankara, Suruç bunlar vardı. Yani sürekli vuruyorlar fakat şöyle çok önemli bir lafı hatırlatmış Peter Van Buren We Meant Well adlı sitede bir fikri bombalayarak bitiremezsin diyor. Haklı mı dersin? Galiba. Daha yakın tarihte bitirilebilen oldu mu? Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdikten sonra Irak YKD'si devam ediyor. 4 bin Amerikalı öldü. Ya da Rusya'nın Afganistan'a girdikten sonraki o Afgan savaşçılar Taliban bitti mi? Evet Jean-Pierre Filyeu şey demiş zaten yani 2003'te Irak'a Irak istila etmesi kadar tuhaf bir şey olacak ve bedelini çok ağır öder demiş bir Fransız Orta Doğu araştırmalarından Paris Uluslararası İlişkiler Okulu'nda Politico'da yazmış. Phyllis The Nation dergisinde intikam savaşları çalışmaz Fransa'da. Ne Amerika için çalıştı, terörizm, terörizmi bombalayarak ortadan kaldıramaz. Tamam demiş. ama bu, o zaman bu Danimarka'da okullarda ne okutuluyor? Yani sonra ne ispersen, muhtemelen Danimarka'da eğitim almış bir milletvekili olmuş. Danimarka'da millet, e, eğitim almış bir milletvekili, Danimarka milletvekili Halk Partisi'nden. E, İşitlik kadın ve çocukları öldürelim demenin e, hangi e, şeyi var? Birikimimde dayan, dayandırıyor kendisi acaba. Nasıl bir birikim var bunun altında? Danimarka eğitim sisteminde böyle şeyler mi anlatılıyor? Bombalayarak yok edebiliyorsunuz bu uygarlıkları diye. Cengiz Han bitirebildi mi mesela? Ya da Sezar bitirebildi mi? Napolyon bitirdi mi? Kim kim bitirebildi? Hitler. Hitler bitirdi. <gülüyor> Şakaydı. Ee, peki ben bu saatin sonuna doğru çıkmadan bir sorum daha kaldı. Onu, hazır mısın? Ama yani bir saatte de üç soru biraz ağır olmuyor mu? E bugün zor zamanlardan geçiyoruz. Ee, tamam su, mı? Suriye pasaportu çıktı, söyleniyordu şey. Fransız polisi yakalamış şeylerden birinde. Ee, ölen teröristlerin birinin evet. yakınında. Hatta Türk pasaportu olduğunu da CNN. Çakma Türk pasaportu. Tamam, yani o noktaya dikkat edin. Evet. Çakma. CNN International. Peki, şimdi. Guardian göçmen işleriyle uğraşan muhabiri Patrick Kingsley'in sorusunu sana yönlendiriyor. Bir insan neden böyle bir pasaporta gidip intihar bombacısı olsun sorusuna. Evet. Bu soruyu bilmiyordum şu anda tahmin ettim. Benim kafamdaki temel soru da o. Bir misyona çıkıyorsun. Yanına yani niye pasaport alıyorsun? Bir de intihar bombacısısın. Evet. Yani hayata devam etmemen çok yüksek bir ihtimal. Hayatın orada bitirmen... ...söz konusu... ...niye pasaporta... ...nedir cevabı... Türkiye'deki radikal olsun... ...T24 olsun... ...ya da ne bileyim... ...Amerika'daki CNN olsun... ...Fransa'daki Le Monde olsun... ...Almanya'daki Bild olsun... ...gazetelerin balıklama bu konuya atlayıp... ...göçmen karşılaştığını provoke edebilecek... ...ama kendilerinin farkında olmadığı haberler yazdırabilmek için bence... ...ben de öyle düşünüyorum... ...doğru... ...bugün gayet formdasın... Evet. ...sorularıma cevap veriyorsun... Maalesef e, en ağır e, şeyi, şimdi Esprit bir yana giderin bir depresyon benzeri bir duruma sokan e, beni ve birçok bir dostumuzu, arkadaşlarımızı da şeydi, Paris'te e, insanlık için ve canlılar için son fırsat olarak nitelendirilen çok büyük gösteriler planlanıyordu. Daha ilk açılmadan önce Paris zirvesi başlayan 29'unda Ondan sonra da Paris sokaklarında binler, yüz binler, hatta belki milyona varan insanlar talep edeceklerdi bu iklim meselesine, fosil sübvansiyonlara, fosil yakıta son verin diyeceklerdi. Şimdi Manuel Bels, başbakan açıklama yapmış. Tabii ki biz teröre boyun eğmeyeceğiz. Onun için e, taahhütlerimize sağdığız 29 e, şey e, 190 Ülkenin katıldığı toplantıyı yapacağız demiş ama bastırıyorlar. Aktivistler bastırıyor. Ne olursa olsun bu konuya, bu saldırılara dayanışma ile cevap verelim diyorlar. Ama Vance de diyor ki hayır diyor. Konser bile olmayacak diyor. Her türlü toplantı yasa uzatılacak diyor zaten üç ay ulan üstü hal uzatması kararını da parlamento'dan çıkartacakmış ve Vance diyor ki konser bile olmaz diyor. Dolayısıyla kah kahvede de oturamayacaksın kafelerde. Tamam, bu... Tamamen işte hal durumuna girdi Fransa o zaman demek. Evet. Bu seçimlere ve kadar. Açık... Seçimlerden sonra da ne olacağı yani belli değil. O kadar şey bir açıklama ki bu çift anlamlı. Bir tanesi diyor ki terörizme boyun eğmeyeceğiz ve yapacağız diyor şeyi. Bütün görüşü Ama görüşmeler olacak diyor. Sadece görüşme masasında. Yani salonlarda konuşulacak diyor. Onun dışında ...hiçbir gösteriye izin vermeyeceğiz... ...hatta konser ve benzeri... ...etkinliklere de izin vermeyeceğiz... ...diyor bahsediyor. ...bastıracaklarmış, aktivistler de bastıracakmış... ...enseyi karartmayın diyorlar aynı şekilde... ...tekrar. Evet, ...bunu anlamında. göreceğiz, bu çok önemli bir mesele. Bu perşembe günü bir görüşme yapacaklarmış... ...aralarında AVAZ, 350 Ork, Greenpeace... ...gibi örgütlerin e, temsilcileri... ...Fransız yetkililerle... ...ve konuşacaklarmış neler olup gideceğini... ...ama hemen umutsuzluğa kapılmayın... ...Fransa'ya gidecek olanlar buradan... Muhtemelen gülü gerçekleştirebileceksiniz ama biz buradayız merak etme takip edeceğiz. Be size. Belki şey e toplama kampları meselesine ne diyorsun? olacak mı? Toplama kampları mı? Hangi toplama kampları? İşleten istediği, bu verecekler, istediği bu verecekler mi işte? İşleten istediği bu verecekler mi işte istediklerini? Ya yani başka bir mantık yok ki bu konuyla alakalı. İşletto oradan size göçmenlerden nefret edin ve bu nefret sonucu ortaya çıkabilecek olan öyle. potansiyeli kendisini kullandığımasına izin verin dedi. Zaten. E Açıkça yazmışlar biliyor musunuz? Son derece ilginç bir yazı var. Alternet'te çıktı. her Bütün dinleyicilere de tavsiye ederim. Max Blumenthal'in yakından takip etmeye çalıştığımız yazarlarından biri... ...Ortadoğu meselelerinin kitaplarını da okuyor, okumaya çalışıyoruz. E, Dabik var ya... Dabık. Bir, Dabık. Dabık. Evet. E, DABİK diye yazıyorlar. Işte İngilizcesi. oradan, İngilizcesinde. İngilizce ya, zaten. İngilizce zaten ama DABİK diye geçiyor Orapça'da. Dab evet. e, DABİK ya da DABİK'ta resmi yayın organı. Evet. İngilizce dilinde. Yani yani Türkçede de var. Konstantiniye diye geçiyor. Çeşitlilerde var yayın organları. 2015'te Şubat ayında bir makale çıkmış. Apaçık anlatıyor. Yani Grey Zone'un yani şey ara bölgenin alacakaranlık bölgesinin Grip bölgenin yok edilmesi diye bir makale orada açıkça şeyi söylüyor. Hükümetleri açık askeri tedbirler almaya, kolluk tedbirleri almaya ve muazzam sıkı güvenlik tedbirleriyle İki şık bırakmaya yani çalışıyor bir tanesi ya e, Müslüman orada yaşayan İslam insanları için Müslümanlara ya e, kafirlere katılacaksınız ya da hicret edeceksiniz bizim bu tarafa geleceksiniz diye. Biz de ne yapıyoruz her zaman kullandığımız haber kaynaklarını kullanarak ne olup ne bittiğine bakıyoruz. En son şey vardı neydi hürriyetteydi galiba. Yalnız kurt sürüsünün saldırısı mı? 24.000 hmm. yoksa yalnız kurt sürüsü. Böyle haberlerle e, neyin ne olduğunu bilmeden işi de oldukça basit. 24-25 yaşındaki gençlerin yaptığı bir şey olarak bir heyecan olarak nitelendiriyoruz. Ama çok ciddi bir durumla evet. karşıyayız Ama her şeyde biraz önce söylediğiniz gibi açıkça yazıyor. Göçmenlerden nefret ettirin deniliyor. Açıkça yazıyor. Her şeyi okuyunca herkes Herkese buna ediyor. çanak tutuyor. Evet. Bush, Obama, Blair, Cameron, Cameron Sarkozy ve Hollande'ın İslam adına e, böyle küffar dini ee, yani bu, bu bir karar vermek zorundasınız diye açıkça yazmış zaten. Max Blumenthal'in yazısı yani batılı batıdaki militaristler, askeri güç savunucuları Işidin e, kucağına nasıl düşüyorlar diyor. Bir yandan da tabii çok önemli Vijay Prajad'ın da söylediği bir şey daha var Prajad'ın. Onu da bir kelimeyle söyleyeyim. Suudi Arabistan'la e, ve Arap Emirlikleriyle Katar'la ve diğer Arap Emirlikleri'nin fon kaynaklarını kesmezse Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi ülkeler desteklemezse bu iş bitemez diyorlar. Çok önemli. Türkiye'nin adı sık sık geçiyor. Bu sıralarda IŞİD'in dolaylı destekçisi olarak böyle bunları konuşmaya epey daha devam edeceğiz. Açık Gazete Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Öncelikle bir başsağlığı dileyelim bütün Paris'teki hepimize. Evet. Korkunç bir durumdu. Onun yerini de şimdi müthiş bir maço dilin almakta olduğu da görülüyor. amansızca savaş sonuna kadar bombardıman yok edeceğiz savaş hali diyorlar ama bunun sonucu eğer evet. değil pek görülmemişti şimdiye kadar. Ne diyorsun? Bugüne kadar denendi ve evet. sonuç almadığını biliyoruz. Ee, beklediğimin tersine, doğrusu Cuma gecesi e, e, Cuma gecesi e, olanüstü hal ilan edildiğini e, duyunca e, gece yarısı. Bunun o kadar da yanlış bir e, politika olmadığı kanaatindeydim. E, yani kısa vadede hem halkı sakinleştirmek hem olası taşkınlıkları özellikle e, Arap kökenli Müslüman e, Fransızlara yönelik taşkınlıkları engellemek gibi e, ve esas itibariyle halkı e, aşırı sağın e, güvenlik çığlıklarına teslim etmemek için. E, amacıyla e, ge, yani geçici olarak 10-12 günlük e, olabilecek bir e, girişim olduğu kanaatindeydim ama e, o dönemde <gülüyor> cumartesi günü akşamı e, e, bir grup e, uluslararası e, felsefeci sosyologların e, oluşturduğu bir grupta Cüret Butlar'ın Paris'ten yolladığı mesaj, e, biz e, balıklama güvenlik devletine giriyoruz, bu kabul edilemez e, e, mesajıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu mesajı ilk başta e, biraz fazla e, reaktif e, bulmuştum, tepkici bulmuştum. Ama sonuçta haklıymış. Yani pazartesi günü e, Fransa-Holland'ın e, Versailles Sarayı'nda senato ve meclis üyelerini topladığı e, ve yaptığı konuşma e, sen maço dedin. Bir de fransa horlandın ne fiziğine ne sesine maçoluk e, oturmuyor. E, bir e, pazu gösterisi, güç gösterisi, e, bilek, e, e, yumruk sıkma, e, karşı tarafı bağırarak korkutma ve kendi tarafına da güven verme güven aşılama gösterisiydi. Aynı zamanda kullandığı tabirler çok tehlikeli tabi. Yani bu bir bize savaş açıldı. Bu bir savaştır tabirini kullandı evet. ki Pazartesiye kadar savaş bu bizim bu bizim savaşımızdır tabirini de kendisinin ve Fransa'nın savaşa dahil olduğunu ifadesini kullanmamaya dikkat ediyordu. Bu bir savaştır. Karşı tarafı ezeceğiz karşı tarafı yok edeceğiz, mahvedeceğiz gibi kelimeler kullanıldı. Evet, bir de saldırganlara korkak demiş ki yani her şey söylenebilir. Büyük bir alçak oldukları, acımasız, yüreksiz olduk, yani şey olduk. Kalplerinde en ufak bir sevgi parçası olmadığı söylenebilir ama herhalde korkak denemez çünkü yani doğrudan doğruya hayatını da yok etmeye yönelik insan korkak, korkak kelimesini kullanmış yani olacak işte bence kendisi korkuyordu evet. benim seyrettiğim kadarıyla korku içindeydi ilk açıklamalarında Aa, panik içindeydi evet. panik içindeydi ve orada da çok yanlış bir yani yanlış bilgi de verdi sınırları kapatıyoruz dedi biz evet. de hepimiz sınırları kapatılacağı nasıl olacak diye düşünmeye başlamıştık sınırlar nasıl kapanacak Trenler girmeyecek mi? Uçaklar inmeyecek mi? Sonuçta sınırlara daha e, bütün sınırlara e, sıkı kontrol getirilme kararı olduğu anlaşıldı. Sınırları kapatma tabirinin Zaten geldi. sınır yok e, o, ki e, Schengen için. Nasıl kapatabiliriz? E, kapattılar. Schengen için geçici olarak kapatmışlardı hmm. zaten. G20 e, pardon e, iklim zirvesi hazırlığı çerçevesinde Schengen'i askıya almışlardı zaten cumadan hmm. önce. iki günden önce cumadan. Şengeni geçici olarak Afrika'ya almışlardı. Evet yani bu tabii çok bir de şeyleri de duyunca insan arkasından da hastane klinikleri ve evet, müzeleri <gülüyor> bombaladıklar. Orada düzenle... bir düzeltme yapmamız lazım galiba. Yani İŞİD'in Rakka'daki bombalanan yerleri Fransa tarafından sembolik olarak bombalanan evet. yerleri arasında klinik müze ve stadyum olarak kullanılan yerlerde varmış ama müz aynı zamanda cezaeviymiş, cezaevinde bombalamışlar işitin cezaevini. Hmm. Onu bir düzeltelim. Ee, yani şey konusunda dikkatli olmak lazım. Yani işit kaynaklı e, bilgiler konusu dikkatli olmak lazım çünkü e, neyi bombaladıklarını tam bilmiyoruz. Bu bilgi. Dansların söylediklerini de. E, bu bilgi, Raqqa's Being Slaughtered silently Denilen aktivist grup içerisinde işit karşıtı aktivist gruplarından iki elemanı geçtiğimiz haftalarda. İşit tarafından öldürülmüştü Gaziantep'te hatırlarsınız. Evet, evet, Bu da CNN'de evet. yayınlanan bir haber. Anladım. Ya onu da dikkatli al, yani evet, dikkatli evet, evet. değerlendirmemiz gerektiği yeni haber olduğunu biliyorum. Onu da dikkatli değerlendirmemiz gerektiğini e, düşünüyorum çünkü e, bugünlerde Feym Taştekin'in kitabını bitirdim ve ne kadar geçmişte bize iki tarafında ne kadar fazla yalan söylediği ortaya çıkıyor. Ama ama inanılmaz biçimde. Yani herkesin okumasını tavsiye ederim Fahim Taştek'inin Suriye kitabını. Ne kadar herkesin her tarafın yalan ve kasıtlı dezenformasyonun bu kadar sistemli kullanıldığı belki 2. Dünya Savaşı'nda vardı ama o zamanki imkanlar da sınırlıydı. Onun için her seferinde çok dikkat. Yani Fransa'nın söylediği biz oradaydı İki askeri e, hedefi bombaladık e, sözüne de öbür tarafa da hemen ertesi gün inanmayalım. Çünkü üç gün sonra başka şey olduğu ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Maalesef artık bu benimki biraz belki çok fazla temsillik ama e, her durumda Rakka'daki e, bombalamaların e, IŞİD'i e, IŞİD zarar vermek, işidin e, hareket kabiliyetini e, sınırlamakla pek bir, bir alakası yok tabi bildiğiniz gibi. Evet sembolik e, olarak yani bir Rakka'daki bombalar Fransa'da alınan tedbirlerin bir parçası sadece yani iç politika yönelik tedbirler bunlar. Evet. Ve e iç politika yönelik tedbirler olması da şu zaten şunu gösteriyor: Fransa-Holland'un önerdiği Pazartesi günü önerdiği bütün bütün önerileri yani anayasa değişikliği dahil olmak üzere ki biraz detaylı geleceğim şimdi ona hepsi. Önümüzdeki üç birkaç hafta sonra olacak bölge seçimlerinde ve 2017'de yapılacak başkanlık Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağın ve özellikle aşırı sağın ayağın altından halıyı çekmek, malzemeyi toplamak, ellerindeki onların ellerine malzeme vermemek amacını taşıyor. Ve bu çerçevede de zaten çok açık bir şekilde aşırı sağın, Kurucusu Jean-Marie Lepen'in yeğeni Marion Lepen ki önümüzdeki dönemde kızı değil yeğeninden bahsediyorum. Marion Lepen ki önümüzdeki dönemde front, aşırı sağın milli cephenin belki de lideri olacak kişi. Çok basit bir şey söyledi. Fransa Holland bizim bütün önerilerimizi hayata geçiyor dedi. Evet. Nedir bunlar? Ee, birincisi e, Fransa doğumlu da olsa e, çift vatandaşlı e, çiftli vatandaşla sahip terör eylemlerine e, karıştığı tespit edilen. Bakın burada artık karıştığı tespit edilen tabirleri kullanılıyor. Yani belki e, doğrudan mahkeme kararıyla mahkum olması bile gerekmeyebilir. Karıştığı tespit edilen kişilerin Fransız vatandaşlıklarının iptal edilmesi. Bu tabi bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Tabi tek Fransız vatandaşlığına sahip olanlar için bu söz konusu değil. Çünkü uluslararası anlaşma insanları vatansız bırakma hakkı tanımıyor. Bunu Kenan Evren yapmıştı hatırlayacaksınız. Türkiye'de binlerce insanı 12 Eylül sonrası vatansız bırakmıştı vatandaşlıklarını evet. vatandaşlıktan çıkartmıştı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını e, ama çift vatandaşlık olanları e, vatandaşlıklarını terör e, şüphesi veyahut kanıtı artık yasa nasıl geçecek bilmiyorum e, vatandaşlıktan çıkartmak iki yıldan beri 3 yıldan beri Hatta daha da fazladan beri aşırsa ve sağ partilerin önerisi. Diğer taraftan e, anayasa değişikliği e, e, öneriyor. E, bu olağanüstü hal ve sıkı yönetim, e, yasasını, e, kurallarını değiştirmek, genişletmek. Yeni bir tabir kullandı. Terörizm savaşına uygun hale getirmek. Bunu da ilk defa duydum bu tabiri. Terörizm savaşı. Yani savaş var bir de terörizm savaşı var. Yani konvansiyonel savaş var bir de terörizm savaşı var. Ne yavaş, ne yavaş yavaş önümüzde uluslararası hukuk açısından bilmiyorum bu ne anlama gelecek ama e, uluslararası siyaset açısından bu iki kavram, iki farklı kavramı e, kullanmaya veya duymaya alışalım maalesef. Evet, yani yani... konvansiyonel savaşlar dönemi bitti ama e, bir terörizm, terörist savaşlar dönemi e, başlıyor. E şimdi o zaman ee, acaba e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a saldırısı veya Fransa'nın Libya'ya saldırısı çünkü Libya'ya savaş açmadı Fransa ee, 2011'de saldırırken Acaba onlar da mı terörist savaş yapmış uygulamışlardı bilmiyorum Konvansiyonel savaş kuralları uygulanmamıştı bildiğim kadarıyla Libya'ya karşı hmm. veya bu, Bugün Suriye'ye karşı Fransa savaş ilan etmiş durumda değil bildiğim kadarıyla Evet ama belki maçınlar... terörle savaş falan mı demek yani yani çok acayip şeyler isteniyor. Yani bu Laurent Kokiez ben tanımıyordum hiç ama önemli bir e, muhafazakarlarından da deniyor Fransa'nın. Baya binlerce kişiyi terör e, sanığını e, şüphelisini enterne, enterne edelim kamplara sokalım demiş şu anda 10 bin kişi var i̇şte bu meşhur S listesi dedikleri e, cihatçı seleşi radikalleşme e, eğiliminde olanlar veya eğiliminde olanlar listesi bunun içinde e, aktivist olanlar var örneğin bu e, Son saldırının eylemcileri e, arasında yer alan bir kişi o listedeydi. Daha önce e, Charlie Hebdo saldırısında yapan kişiler o listedeydi. Ama bu listenin içinde çeşitli listeler var. Bildiğim kadarıyla 10 bin kişi civarında o liste. Ve onun içinde radikal selefi e, cihatçı e, imamların e, olduğu camilere gidenleri de var bunun içinde. Ama sadece camiye gittiği için de... E, ...bir şüpheli listesine giren kişiler de var... Evet. ...bu tür tarihlere gittiği için. Cami evet. demişken zaten Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de... ...Fransız e, burada nefret suçu işlenen bazılar verilen ca camilerin de... E, ...dağıtılması, <gülüyor> belki de patlatılması. E zaten şey. o büyük ihtimalle şöyle olacak... ...o imamların bir kısmı Fransız vatandaşı değil... E, Dolayısıyla büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bazı imamlar sını dışı edilecek. Bu tür iddiada, bu tür suçlamalara, bu tür suçları işlediği iddia edilen imamlar sınav dışı edilecek. Büyük ihtimalle o camilerin cami olma izinleri iptal edilecek. Bir kısmı zaten fiili olarak cami konumunda değil. İmamoğlu. Şu anda 162 bildiğim kadarıyla dün gece itibariyle 162 eve baskın yapıldı Fransa'da. 20 civarında kişi gözaltına alındı ve e, ş, e, olağanüstü hal e, yasası e, iki e, istisnai e, önlem içeriyor. E, ya gözaltına almaya izin veriyor vali kararıyla ya da Kişiyi evinden çıkmama ya mahkum ediyor. Yani gözaltına almıyor bir şekilde. Fakat evden çıkarsa evet, seni abisin. tutuklarım diyor. Evet, evet, ev hapsi gibi bir şey. Evet, ev hapsi hatisi, evet. ev gibi bir şey. Şimdi bu sayıyı tam bilemiyoruz ama önemli miktarda kişinin evinden çıkmama ya çarp cezasına çarptırıldığı önlem olarak bu çerçevede bunlar mahkeme kararıyla alınan kararlar dediler mülki idare yetkililerinin emirleriyle alınabilen kararlar olağanüstü hal yasası çerçevesinde bu pek konuşulmuyor şu anda tabii şunu da söyleyelim yani 160 eve baskın yapılmış fakat e, beş-on tane silah, birkaç roket atar, bol miktarda para bulunmuş ve anladığım kadarıyla esas aradan bilgisayarlar ve cep telefonları ki oradan e, ilişki bilgilerini ele, elde etmeye çalışıyorlar e, da, e, daha çok. Ama zaten ee, yeni çıkarılan son kanunlarla Fransa'da bu herkesin neredeyse bütün bilgisayarlarını, cep telefonlarını, her şeyini dinleme izleme imkanı da kanunen verilmiş olduğu için. Bunu şimdiye kadar biliyor olmaları lazımdı herhalde. Ömer sen de ben de biliyorsun ki biliyorsun ki bazı bilgisayarları izleme ve dinleme imkanını engelleyen programlar da var. Dolayısıyla, evet. <gülüyor> dolayısıyla orada belki de o izleme ve gizleme programlarının e, gizlediği bilgilere ulaşma amacının taşıyor olabilirler. Evet. Türkiye e, bu kadar bilgi verdi. Telefonlar kullanıldı. <gülüyor> evet. Biraz zor izlemek. Evet. Ama Türkiye'de bugün medyanın çeşitli ana akım medyanın önde gelen gazetelerinde şey var. Türkiye çoktan uyarmıştı. Ah bu Fransız istihbaratı dikkate almadı Türkiye'nin uyarıları gibi. Yani hakikaten gülünç. 'den Fransa'ya gitmiş bir kişiyle ilgili yapılan bir istihbaratla e, zannediyorum. Bir kişiye yönelik istihbarattan hareketle söylüyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. E, bu olmuş olabilir de. elbette. De biliyorsunuz, e, Fransa ile Türkiye arasında e, yakın tarihe kadar polis e, işbirliği e, çok zayıftı. Son zamanlarda bunun bayağı güçlendiğini, e, karşılıklı olarak işbirliğinin güçlendiğini ve bu çerçevede de Fransız polisinin e, bildirdiği kişilerin e, Türkiye'de sınırda veyahut e, sınırı geçtikten sonra yakalandıkları bilgisini e, burada basında yer almıştı. Dolayısıyla e, bu yakın tarihte bir işbirliğinin arttığını söyleyebilirim. Ama önceden e, böyle bir işbirliği yoktu. Hem Fransızlar, e, İngilizler de e, bu işbirliğine pek sıcak bakmıyorlardı. Türkiye, Türkiye polisine güvenmiyorlardı. E, Türkiye'de de polis Doğrusunu söylemek gerekirse eşit <gülüyor> e, Müslüman e, cihatçı e, tehlikesini dikkate almadığı için e, bu kişilere misafir muamelesi yapıyordu. Evet şimdi de e, değişti mi bir biliyoruz. Birçok gözlemci, bir gözlemci bana şahsen aktardı. Yani bu kişileri kerhen e, tutukluyorlar özür diliyorlar tutuklarken e, hızlıca serbest bırakıyorlar. Gerekli soruşturmayı yapmıyorlar, göstermelik tutuklamalarda bulunuyorlar demişlerdi bundan bir sene bir buçuk sene önce. Şimdi iş değişmiştir büyük ihtimalle ama önceden böyle bir müsamaha ve müsamahalı davranış biçimi Türkiye'deki güvenlik güçleri için de geçerliydi. Evet, çok önemli tabii bu gelişme. Ben sürede daralıyor ama ben şeyi de sormak istiyorum. İlginç bir yazı Esquire'da Charles Pierce imzasıyla çıktı. Orada da Suudi Arabistan'la ilişkiler üzerinde duruyor. Yani Dünyanın en büyük İslami bu milis gruplarına, terör gruplarına, Afgan Taliban'a, Laşkeri taibe e ve diğerlerine müthiş bir fonlama yaptığını yıllardan evet. ve hepimiz biliyoruz zaten. Evet. evet. Ama Katar, Kuveyt ve Birleşik evet. Arap ile birlikte başta Suudi Arabistan ve mesela Suudi Arabistan'da çok ilginç bir şey söylüyor. Hac. Milyonlarca insan hacca gidiyor ya onlar gidiyorlarmış ve orada hemen vakıf kuruluyormuş ve onlara kara para aklanarak terör şeyi yapılıyor diye yazıyor ayrıntılı bir şekilde. Ayrıca ya bu, bu konuda bu sabah Liberasyon Gazetesi'nde bana dün, dün gelmişti. O yüzden bugün yazımda sadece ismini, başlığını bahsederek verdim. Jean-François Bayer'ın ki onun Cumhuriyetçi İslam kitabını geçen aylarda iletişim yayınları çevirdi, yayınladı. Jean-François Bayer'ın bugün Liberasyon'da çok doğru bir makalesi yayınlandı. Bu rangın geri gelmesi Geri dönüşü başlığı altında. Fransa'nın 1970'lerden beri yaptığı dış politika hatalarını, e, Filistin konusunda İsrail ile Filistin çatışmasında nasıl e, ikiyüzlü bir tavır aldığını, e, Afrika'daki politikalarını, biraz şimdi söylediğimiz bu petrol zengini Arap monarşilerine yönelik ikiyüzlü tavrı, oradan para gelecek diye oraya at, onların önünde atılan tatlaları... Oraya silah satma teşebbüslerini, Oranın yaptığı açık biçimde herkesin gözü önünde, bunu Amerika Birleşik Devletleri de dahil tabii bu eleştiriye, oranın, oranın yaptığı açık biçimde yaptığı cihatçı radikal radikalleşmiş cihatçı vahabi selefi propagandası ve desteğini göz yummasını, açıkça o ülkelerle işbirliği yapmaya devam etmesini, bütün bunları ve aynı zamanda neoliberal politikaların yarattığı e, yoksunluğu, dışlamayı, e, bir türlü gerçekleşmeyen e, en azından yerel yönetimlerde e, göçmenlere, Fransız vatandaşı olmayan göçmenlere e, oy verme hakkının hala verilmiyor olmasını, bütün bunları Fransa'nın bütün ama bu sosyalistler ve e, sağ partilerin iktidarlarını ayırmadan 70'lerden itibaren bunun bir e, bumrangın e, geri dönüşü yani bütün bu yapılan hataların Fransa'ya geri dönüşü, patlaması elinde patlaması olarak değerlendiriyor ki bu bence e, bu bence hakikaten doğru diğer taraftan şunu da tabi ki e, François Orland'ın konuşmasında dikkatimi çeken ve belki olumlu bulduğum yegane e, taraf bunu kabul etmeliyim ki bir sağ parti olsaydı, lideri olsaydı herhalde bu çok başka türlü telaffuz edilirdi. Bir kere İslam, Müslüman yabancı kelimesini kullanmadı. Evet. Çok acıdır dedi. Çok acıdır. E, bu saldırıları yapanlar Fransızlardı ve Fransızlara karşı yaptılar dedi. Dolayısıyla bir tek orada e, bir sol e, e, dikkatin bir insan bir sol insanın dikkatinin izlerini gördüm diyebilirim. Bu bunlar hep bunlar Fransızlardı ve Fransızlara karşı yaptı Bunun arkasında yatan da bu aynı zamanda Fransa'nın iç sorunudur. Bu insanların bu hale gelmeleri, bu insanlığını kaybetmeleri sadece vahabi etkisi değil, tabi o da vardır. En baştadır ama buna uygun ortamın, sosyal, siyasal ortamın oluşmasında Fransa'nın da e, sorumluluğu vardır demektir bu. Evet. Ki, tamamen öyle. Yani bir de son, bitti süre ama şeyi de eklemek lazım. Herhalde ta bu bumeranga şeyi de eklemek lazım. Charles Johnson özellikle yazmıştı bunu çok uzun zaman önceden Irak. İşgali sırasında blowback diyorlar. CIA'in bir kullandığı tabir. Yani bu geri dönüyor misliyle. Bumerang gibi geri dönüyor tabii. Ve hiç tamamen doğru çıktığını söyleyebiliriz. Maalesef. da tartışmanın zaten bugün Fransa'da ciddi bir tartışma var. Bu bir savaştır. Hayır bu bizim savaşımız değildir. Diyen bir kesim var Bu bir savaştır diyen bir kesim var Hayır bu bizim savaşımızdır diyen di, di, di, de, Diyen bir kesim var Bu <gülüyor> buna savaş demek Savaşa teslim olmaktır diyen bir kesim var Ve en önemlisi de Bu sorunların Savaş tabiriyle Savaş politikalarıyla Çözülemeyeceğini hala anlamadınız mı Diyen bir kesim var Ve evet bir ve Bu bir... 15 Pazar akşamı yazılan bir yazıda gördüğüme göre de 10 bin imza daha Pazar akşamından itibaren toplanmış evet. bu savaşa karşı böyle girişirseniz daha fazla savaş gelir diyende aktivistlerin evet. bir dilekçesi evet. var. Evet. Maalesef ama maalesef benim tamamen beklentim ters böyle değildi yani 10 gün içinde olağanüstü hal yasası kaldırılır uygulanmaktan. Yani, kararnameyle e, 12 gün izni var. E, devam etmez zannediyordum. E, 3 ay uzatılma hmm. e, evet. uzatılacağını e, ilan etti. Tabii ki bunu me meclisten geçirmekte hiç zorlanmayacak. Neredeyse oy birliğiyle belki e, yani oy birliğine yakın bir sayıyla da geçebilir. Çünkü herkes e, seçimler çerçevesinde gözü seçmenin gözünde olduğu için bunu oylayacaktır. Ama bu da şu anlama geliyor. Artık Fransa 3 ay sonra da bunu ...olağanüstü hali... ...kaldıramaz noktada olabilir... ...ve olma ihtimali çok çok yüksektir. Evet, şey devletine dolayısıyla geçiyoruz. Dolayısıyla yani. süresiz... ...kesintisiz olağanüstü hal... ...ortamına e, girmiş olabilir Fransa... ...ve bunun... ...ne anlama geldiğini... ...demokrasi, özgürlükler ötesinde... ...bir e, yeni savaş... ...ama kendine savaş aynı zamanda. Hoş geldin George Orwell. Evet. Çok vahim bir duruma giriyoruz. Bakalım. Peki Ahmet çok teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık gazde.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 Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, açık bilinçte devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız, geçen programda kaldığımız yerden Tevfik Uyarla birlikteyiz yine konuğumuz o. Evet, astrolojinin bilimle imtihanı Yıldızlar Size Ne Söylemiyor kitabının yazarı Tevfik Uyar e, geçen haftada e, tanıtmıştık. E, kendisi uçak mühendisi, e, işletme yönetimi bölümünde master'ı var. E, doktora çalışmalarına devam ediyor. E, Açık Bilim Dergisi'nin kurucularından ve yazarlarından e, türünün ilk örneği olan e, Türkçe'de e, yazılmış e, astrolojiye eleştirel ve dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde yaklaşan, inceleyen bir kitap Kırmızı Kedi yayınlarından yeni çıktı. Meslektaşımız Deden, da aynı zamanda, radyoculuğu da var. Aynı zamanda doğru, Açık Bilim'in radyo programını da yapmıştı ve yönetmişliği var, pardon. Geçen hafta astroloji neden ortaya çıktı, nasıl bir dönüşüm geçirdi, bunlardan bahsetmiştik. Şimdi e, astrolojinin peki bilimle imtihanı e, kısmına şimdi bakalım ve ardından da astroloji niye bu kadar yavaşta, neden e, astrolojiye inanıyoruz e, o e, konuya geçelim. E, Teyfik. Evet merhaba tekrar. E, şey hoş bulduk tekrar çok sağ olun. Şimdi astrolojinin bilimle imtihanı tam olarak da aslında kitaba adını veren can alıcı kısmı kitabın e, aynı zamanda şu soruya yanıt vermek istiyor. Bilim bağnaz mıdır? Yani çünkü mesela bir yerlerde astroloji eleştirdiğim zaman en sık e, maruz kaldığım saldırı biçimi ortodoks bilimci gibi bir e, terim, uydurma bir terimle beraber. Hani bilimin bağnaz olduğu, burada gerçekleri görmek istemediği ile ilgili bir durum var. Aslında bu bir sorun. Yani bilim niçin gerçekleri görmek istemesin? Yani hakikaten eğer yıldızların hayatımız, karakterimiz, iş, seçimimiz üzerinde etkisi varsa bilim neden bununla ilgilenmesin ki? Bir sorun olmakla beraber aslında bilim bununla ilgilendi. Nasıl ilgilendi? Şimdi normalde bir hipotez sahibiyseniz tabii sizin bunu ortaya koymanız gerekiyor destekleyecek bulgularla. Ama astrologlar diğer tüm sözde bilimciler gibi bunu yapmadığı için bu işte yine bilim adamları sıyırmış kolları. 85'te yapılan mesela çok meşhur bir Carlson deneyi var. Carlson deneyinde 28 astrologtan istenen şey şuydu. Deneklerin... CPI adı verilen, California Personality Inventory adı verilen bir kişilik envanteriyle karakter ölçümleri yapılmış. Aynı zamanda bu deneklerin yıldız haritaları alınmış. Astrologlardan istenen tek şey şu. Mesela Ömer Bey, diyelim siz astrologsunuz. Ben size birisi doğru, ikisi rastgele kişiye ait yıldız haritası veriyorum. Ve yine birisi doğru, yani o yıldız haritasının ait olduğu kişiye ait karakter testini ve beraberinde iki tane test daha veriyorum. Sizden tek istediğim şey şu. O yıldız haritasını o karakter testiyle doğru bir şekilde ilişkilendirmeniz. Yani eşleştirmeniz. Astrologlar bunu 1 bölü 3 başarı oranı ile yapıyorlar. Yani ne demek bu? Bir itfaiyeci de yapsa o kadar yapardı demek. Yani <gülüyor> astrolog olmak burada bir şey değiştirmemiş. Çünkü elinizde bir yıldız haritası 3 tane de karakter testi varsa bu yıldız haritası, az önce yanlış söyledim. 3 yıldız haritası demiştim. Tek yıldız haritası 3 karakter testi. Normalde e, rastgele zaten sallasınız tutma olasılığı bir bölü 3'tür. Evet, Çok dikkatle incelemelerine ve karakterle eşleştirmelerine rağmen yine %33 başarı oranı yakalamışlar. Astrologlar buna itiraz ettiler. Dediler ki burada e, bilim adamları tasarladı bu deneyi. Üstelik bu karakter ölçüm envanterinin ee, hani Doğru ölçüm yaptığı ne malum dediler Bunlar haklı itirazlar Yani ben de bilim, bir bilim insanı olarak Bu itirazların haklılığına katılıyorum Bu yüzden 1990 yılında McGree ve McFall adlı iki bilim insanı e, Deneyi tekrarladı Ama bu sefer şöyle bir farkla Indiana eyaleti Astrologlar Federasyonu'nun da yardımıyla Yani tamamen deney sürecini Bilim insanları astrologlarla beraber tasarladılar Astrologların şu, şu istekleri kabul edildi bir denekler 30 yaşından büyük olacaklar nedense 30 yaşından önce astrolojik karakterin oturduğuna inanmıyorlar buradan bu sonuç çıkıyor ortaya <gülüyor> ikincisi e, envanter sorularını kendileri hazırlayacaklar ve üstelik sorular açık uçlu olacak yani öyle evet hayır ya da 3 kere 5 kere değil açık uçlu istediğini yazacak denekler altına böylece çok daha geniş bir karakter bilgisi sunulmuş olacak ve toplumun her kesiminden insanlar katılacak. ...hakikaten de hayat kadınları, işçiler, avukatlar... ...pek çok toplumun her kesiminden denekler katılıyor. Ve bilin bakalım yine bilme olasılığı kaç çıkıyor? %33. <gülüyor> <143. gülüyor> hatta hatta kontrol olsun diye... ...bu astrolog grubuna bir tane de psikoloji öğrencisi kontrol amacıyla koyuluyor. O bile daha çok biliyor nise astrologlardan. Yani psikolojiden biraz anlamak bile bazen eşleştirmeyi daha doğru yapmanıza neden oluyor. Bu iki deneyde de e, yer alan astrologların hepsi aslında e, kendi kariyerleri açısından e, öneme sahip, bilinen, tanınan ve astroloji dünyasında saygı duyulan isimler değil mi? Herhangi isimler de değil işte. Herhangi isimler değil. Tabii bu insanlar en ünlü isimler. Kitap yazarları, profesyonel olarak astrologluk mesleğini yapanlar. Tabii bu arada hata yapmış olmak istemem. Deneyler çok daha detaylı. Ben vakit kısıtı nedeniyle evet, detaylardan kita, e, kitapta da çok daha derin bir biçimde bahsettim. Hani özet olarak başarısızlar. Kısacası bu. Yani bugüne kadar yapılan bilimsel sınamalar sadece bu iki deney değil. Astrolojinin daha pek çok tezini sınamak için yapılan bütün deneyler FOS çıktı. Bir tanesini de ben yaptım. Geçen hafta Güven Bey bahsetmişti. Her sene Fatih Altaylı programına 3-4 astrolog çağırıp önümüzdeki sene ne olacak diye soruyor. Yani sosyolog ya da ekonomist değil astrolog çağırıp yapıyor bunu. İşte ben Fatih Altaylı'nın programında astrologların öteki yıla 2012 yılının sonunda 2013 için yaptığı tahminleri toparladım. İşte hani oğlaklar zengin olacak demiş, sallıyorum. İşte boğalar e, iyi bir aşk yaşayacak demiş. Ben tüm bu e, önce bu e, kehanetleri bir yere topladım. Daha sonra insanlara gerçekten çok basit ama gerçekten çok basit bir e, anket hazırladım. Dedim ki 2013 yılında iyi bir aşk hayatım oldu maddi durumum iyileşti, evet, hayır, iyi başka hayatım oldu, evet, hayır, genel olarak daha mutluydum, evet, hayır gibi çok basit sorular sordum. Önce insanlara burçlarını sordum, daha sonra yükselen burçlarını sordum ve e, nihayetinde şey e, o soruları cevaplamasını istedim. Toplamda 26 soru vardı ve insanlar bunu cevapladılar. Yaklaşık 1300 kişinin katıldığı bu ankette hiçbir burcun diğer başka bir burca göre anlamlı bir biçimde daha mutlu ya da daha zengin ya da daha e, sağlıklı, ya da daha iyi ilişkilerle dolu bir e, yıl geçirmediği ortaya çıktı. Yani hiçbirisinin bir diğerinden farkı yok. Hani as sadece astrologların tezlerinin yanlışlanması değil... ...bunun ötesinde bir, e, bir yılın herhangi bir burç için fark yaratmadığı ortaya çıktı. Ha bu çalışma eleştirilebilir mi? 1300 kişiden daha fazla bir örnekleme ihtiyaç olduğu için belki eleştirilebilir. Ama nihayetinde e, zaten... Meta analizler de yapılıyor. 2 milyon kişiyi içeren meta analizlerden de aynı sonuç çıkıyor. Astrolojinin, yıldızların ya da gezegenlerin ne hayatlarımız ne de karakterlerimiz üzerinde hiçbir belirlenebilir etkisi yok. Çok küçük bir parantez açıp bir soru sorayım. O zaman bütün bunlar defalarca aksi ispatlandı. halde yani bir bilim olmadığı sözde bir bilim diyelim. <gülüyor> Olduğu açıkça ortaya konduğu halde. İnsanlarda buna inanma eğiliminde bir azalma tespit edebiliyor muyuz? Bütün bu kitaplarınızla ve deneylerinizle bunu sağlayabiliyor musunuz? <gülüyor> Bence yani e, sağlığını bildiğini düşünmüyorum. Yani şüpheci bir insan için mutlaka sağlar. Ama hali hazırda siz inanmak istedikten sonra zaten her fal doğru çıkar e, diyebileceğimiz bir de boy, işin psikolojik boyutu var tabii. E, dolayısıyla... Şüpheci insanlar için bu çalışmaların faydası olduğuna inanıyorum. Ama halihazırda hazırda zaten astrolojiyi seviyorsanız... ...hatta ve hatta bundan maddi bir çıkarınız varsa... ...tabii ki bu bilimsel çalışmaların sizin için hiçbir anlamı olmaz. Peki ben de şunu sorayım. Şimdi gelecek her zaman bir belirsizlik içeriyor. Belirsizlik de bir kaygı ya da endişeyi beraberinde getiriyor. Bu benim günümün nasıl geçeceğinden tutun. Bu senenin benim için nasıl bir sene olacağına ya da hayat boyunca e, nasıl bir e, yaşam süreceğime e, kadar yaygınlaştırılabilir. Bu anlamda e, ben e, burcum dolayısıyla işte bugün şöyle iyi şeyler e, yaşayacağım, bu sene başıma böyle iyi şeyler gelecek falan gibi şeyler okuduğum zaman belki bunlar bana ee, rahatlatıcı e, geliyor, kulağıma hoş geliyor. Belki e, astrolojinin e, çekim noktalarından bir tanesi de bu olabilir. Hı hı. E, peki, e, zaten şimdi galiba astrolojiye neden inanıyoruz e, evet. konusuna geçeceğiz. Ama ondan önce şunu sormak isterim. E, e, astroloji denen şeyin bir e, standart eğitimi var mı? Astronomiyi okuyacaksan mesela öncesinde işte matematik, fizik gibi temel bilgileri okuman gerekiyor. Daha sonra master doktora sırasında literatüre hakim olman bekleniyor. Bir takım sınavlardan geçmen, daha sonra bir tez üretmen, bunu bir doktora tezi içinde yazman, savunman Astrolog olmak isteyen insanın e, tabi tutulduğu e, benzer sınavlar ya da standartlar var mı? Bunu da şu yüzden soruyorum. Hı hı. Diyelim ben gerçekten astrolojiye inanan bir kişiyim ve kendimle ilgili bir takım bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Hı hı. astrologların ben söylediklerimi. Fakat e, gazeteleri açıp astrologların mesela... Bugün hayatımda neler olacak konusunda yazdıklarına bakınca görüyorum ki birbiriyle çelişen şeyler gelmiş durumdalar. Evet. Ya da iki astroloğun benim için çıkarttığı yıldız haritası dolayısıyla hayat boyu başıma gelecek şeyler birbiriyle içeren bilgiler çelişen bilgiler içeriyor. Bu çok zor bir durum. Hangisini nasıl seçeceğim? Nasıl standartları uygulayacağım? Tevfik senin kitabında da güzel bir örnek var. Türkiye'deki Bilinen, tanınan astrologların e, belli bir gün için, e, belli bir burç için yazdı, yazdığı şeyleri özetleyip bir e, tablo halinde yan yana koymuşsun. Birinin dediği, öbürünün dediğini tutmuyor. Evet. E, bilimde hiçbir zaman olmayan e, olmayacak türde aslında bir gevşeklik e, görüyoruz burada. Bu da belki astrolojinin gerçek bir bilim değil, bir, ancak bir sözde bilim. ...olduğunun bir başka kanıtı olarak görülebilir. Fakat astrologlar mesela ne diyorlar? Bir dediklerinin bir dediklerini tutmaması, bir astrologun bir diğer astrologun dediğiyle çelişiyor olması konusunda. Şimdi bayağı geniş bir soru oldu. Ben de uzun bir yanıt vereyim. Aslında keşke sorunun uzun olacağını da öngörememiştim, not almadım ama şöyle başlayayım. Öncelikle astrolog olmak için verilen IBAN numarasına gerekli meblağ yatırmanız yetiyor benim gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra birkaç okuma veriliyor size veya online eğitim. Oraya geçince astrolog sertifikası veriliyor. Altına astrolog hocanız imza atıyor ve artık siz de astrologsunuz. Esasında geçenlerde Yılmaz Özdil köşe yazısında daha başka bir yöntemden bahsetti. Gazetelerdeki en acemi muhabir astrolog olur dedi. Ben de yaptım dedi gazeteye ilk girdiğimde. Çok ilginçtir ben de yaptım. Ben de bir zamanlar dergi çıkarırken üniversite öğrencisiydim o zaman astroloji köşesi yapıp kendime bir tane isim uydurup ben de işte <gülüyor> şu, şuydu buydu falan diye. saati evet oralara yazmıştım ki bu kitapla ilgili çağrıldığım hani bu röportajlarda şurada burada kiminle bu meseleyi konuşsak hepsini zamanında en az bir defa astroloji köşesi yazdığını öğrenmiş bulundum. Çok tuhaftır. Yani birbirini tutmaması normal çünkü aslında kimin <gülüyor> yazdığını yazının hangi uzmanlığı olduğunu bilmiyoruz. Ve dediğim gibi benim gördüğüm kadarıyla verilen IBAN numarasına para yatırmaktan başka bir şey yok. Şu var. Yani sizi neşter tutmak cerrah yapmaz. Astrolojinin astronomi yöntemlerini kullanması da onu bilim yapmıyor. Genelde astrologlarla tartıştığım zaman hakikaten şu var. Astrologlar herhangi birimizden, herhangi başka bir alanın bilim insanından daha fazla takip ediyorlar gökyüzünü. Ben Mars'ın konumu, Satürn'ün konumu nerede bilmiyorum. Belki güneş fiziği ile ilgilenen bir astronom da bugün Mars'ın, Satürn'ün gökyüzündeki konumu bilmiyordur zaten. Bununla ilgili sistematik bir takibi yok ama astrologlar gerçekten bunu sistematik olarak takip ediyorlar. Fakat bunu sistematik olarak takip etmeleri, bundan doğru sonuçlar çıkaracakları anlamına gelmiyor. Evvela zaten astroloji bir postüla'ya dayanıyor. Yani varlığı ispatlanamayan bir gerek şey bir hipotez var ortada. O da gök cisimlerinin bizim hayatımızı etkilediği ile ilgili. Şimdi Böyle bir inanç kısmından da sorunuzda bahsetmiştiniz Güven hocam. Ona gelirsek eğer Malinowski, sosyolog Malinowski bütün batıl inançların belirsizlik kaygısından zaten ortaya çıktığını söyler. Michael Shermer da Malinowski'nin bu söylediğinden alıntı yaparak şöyle çok güzel bir örnek veriyor. Mesela beyzbol, basketbola göre çok daha fazla belirsizlik içeren bir spordur. Çünkü ya ne kadar iyi sporcu olsanız da topun geliş açısı, rüzgar çok fazla şans sizi etkiler. Bu yüzden beyzbol oyuncularının hepsinin uğurlu kolyeleri, yanında tavşan ayakları ya da bir şekilde totemleri vardır. Beyzbolda bu çok sıklıkla karşılaşırken çok daha rasyonel düzlemde ilerleyen, yeteneğe çok daha bağlı olan basketbol oyununda böyle yoktur. Bir basketbola baktığınız zaman... Yani Tabi onlar da dua ediyorlardır mutlaka. Onlar da elin sıcaklığı gibi şeylere inanıyorlardır. Ama bir beyzboldaki kadar uğurlu tavşan ayağı, uğurlu kolye meselesine basketboğla rastlamasınız Bu örneği de ben ekliyorum. Bu örneği verdikten sonra genelde satranç. Yani bir satranç oyuncusunun satranç maçına çıkmadan evvel herhangi bir uğurlu cisme kullandığına hayatta rastlamazsınız. Çünkü en az şansa dayalı oyun satrançtır. Yani Tamamen. Sandalyesini falan değiştirmiyor satranç oyuncusu. Mes uğur gelsin. <gülüyor> yani uğur gelsin diyor çünkü işin içinde hiçbir uğur faktörü yok. Şimdi bu örnekler bize şunu gösteriyor. Hayatta belirsiz olduğumuz sahalarda batıl inançlara e, olan ihtiyacımız daha fazla. Zaten baktığınız zaman bir astrolog ya da herhangi bir kahve fazcısı size e, siz bir inşaat mühendisiyseniz e, yapacağınız binanın statik hesabı ile ilgili tavsiyeler vermez. Ancak ve ancak size bu hayatta en çok belirsizlikten muzdarip olduğunuz alanlar nedir? Aşk, kariyer, ilişkiler. Hani hep duymak istediğimiz, güzel şeyler duymak istediğimiz, geleceğin belirsizliği içerisinde duyduğumuz zaman bize vereceği ümitten, neşeleneceğimiz konularla ilgilenirler. Yani 2015 yılında Aşk Hayatınız diye kitap vardır ama 2015 yılında Burçlara göre şehir bölge planlamacılığı diye bir şey yoktur. Yani şey itibariyle rasyonel alanlarda zaten fal yoktur ve bu belirsizlik alanlarından türüyor. Derseniz ki madem bu kadar yalan bir şey insanlar neden bu kadar hmm, inanıyor? Çok Çünkü önemli yani bir soru. Az önce de söyledim siz inanmak istedikten sonra bir her fal doğru çıkar. İkincisi yani nasıl ki güvenlik önlemleri geliştikçe hacker'lar yeni sistemler keşfediyor. Aynı onun gibi yani akıl ve mantık geliştikçe akıl ve mantığa karşı da falcı teknikleri de gelişiyor. Hakkı, Soğuk okuma hakkı. denen bir teknik var. Yani veyahut eee Zaten insanlar olarak biz olasılıkları küçümseriz. Yani sayısal lotu tutturma olasılığı kaç milyonda birdi şu an tam kesin söyleyemeyeceğim ama her hafta tutturan birisi var. Bunda şimdi mucizevi bir şey var mı? Mucizevi bir şey yok. Bunu bu böyle bir olasılık içerisinde mucizez. kabul edebiliyoruz. Ama karşımızda birisi e, sevgilinizin adında M ya da A var dediği zaman bunun tutma olasılığı zaten %80 gibi bir şey yani. yani bu iki harften en az birinin o isim içerisinde olması inanılmaz yüksek bir olasılık. Fakat biz bu eğer ki fala inanıyorsak böyle bir şey bilindiği zaman karşımızdaki hakikaten müthiş bir e, imkansızlık bir şeyi bilmiş gibi davranıyoruz. Belki bu yüzden mesela ben çok iyi fal bakıyorum bu teknikleri bildiğim için. Size bakabilirim mesela. Yani Faldı demeyeyim de sizin burcunuz neydi Ömer Bey? Yengeç. Hmm, o zaman siz e, gerçekten çok gururlu bir insansınız ama gerektiğinde gururunuzu ayaklar altına almasını bilirsiniz. Yalancılıktan çok doğru, değil mi? Yalancılıktan veri yâkıllıktan hiç hoşlanmazsınız. Aynen. Eğer bir insanı seviyorsanız, sonuna kadar onun yanında olursunuz. Bitti yani şimdi <gülüyor> bu bunları, yani, bütün bunları. İnanılmaz. Işte, i̇nanılmaz değil mi? <gülüyor> çok yetenekli olduğumu söylemiştim daha öncesinde. <gülüyor> Uğurlu müziğimde askeri müzikler. Onu bilmiyorum. <gülüyor> yani nihayetinde e, ortada bizim inan, yani işte. Bununla ilgili deneyler de var bu arada. Mesela James Randi'nin yaptığı bir deneyi. Ben de kendi sınıflarımla daha önce bunu tekrar ettim. Aslında herkesi bu gibi çok genel geçer, herkes tarafından kabul edilir ifadelerle dolu e, falları. Yani tüm öğrencilere aynı falı veriyor. Ama öğrenciler bunun bilincinde değil. Herkes bunu okuyor. Sonra James Randi soruyor. İşte 5 üzerinden değerlendirin bakalım önünüzdeki fal ne kadar size anlatıyor diye. Genelde sınıfın %90'ı 5 puana el kaldırırken %10'u da 4 puana el kaldırıyor. En sonunda da diyor ki herkes kağıdı yanındakine versin. Öğrenciler bir bakıyor ki hepsine dağıtılan şey metin aynıymış. Bunu ben de defalarca yaptım. Defalarca aynı sonucu aldım. Ee, çok basit bir şekilde isterseniz evde bu deneyi siz de yapabilirsiniz arkadaşlarınızla diyeyim. Ee, herhangi bir yerden bir astrolojik metni alın. Mesela yengeç burcu özellikleri alın. Arkadaşınız akrep burcuysa yengeçleri silin yerine akrep yazın verin bakalım sorun bu size ne kadar uyuyor diye muhtemelen çok uyuyacaktır muhtemelen tamamen kendisini eğer ki heriki burçlara da inanan biri ise tamamen kendisini anlattığını iddia edecektir peki burçlarda bir kaymadan da e, bahsediyordunuz 67 <gülüyor> dakikalık bir e, süremiz var evet burçlarda bir kayma var e, milattan önce 600 yılına göre hani şu an gazetelere bakıyorsunuz işte 23 Ekim ve 21 Kasım arasında doğduysanız akrep burcusunuz diyor ya gazete evet. O milattan önce 600'deydi. Şimdi? Şimdi dünyanın prosesyonu, dünya tıpkı bir topaç gibi bir yalpalama hareketi yapar. Bu 25 bin yıllık bir döngüdür. Bu nedenle milattan önce altı yüzden bugüne köprünün altından çok sular geçti. Ve burçlar şu an neredeyse ama neredeyse birer burç kaydı. Eyvahlar olsun. Milat mesela sizin doğum gününüz neydi? 11 Temmuz. 11 Temmuz. Önce size bakayım sonra Güven Bey'e bakacağım. <gülüyor> 11 Temmuz siz şu anki burç sistemine göre normalde yengeçsiniz değil mi? Kendinizi yengeç zannediyorsunuz. Tamamen. Çünkü milattan önce 600 yılında sizin doğduğunuz gün Güneş Yengeç Burcu'ndaydı. Ama bu prosesyon hareketi nedeniyle günümüzde yani siz doğduğunuzda 11 Temmuz'da Güneş ikizler Burcu'ndaydı. Yani aslında siz Yengeç Burcu Hı. değilsiniz. Bu mantıklı. O Bakın yüzden efendim. şizofrenik hissediyorum zaman zaman <gülüyor> kendimi. <gülüyor> o zaman hepimizin olması lazım, hepimizin bir arkayı. Sizin e, Güven Hocam? E, benim de e, kova burcu olduğumu zannediyorum 23 Ocak. 23 Ocaksa siz artık oğlaksınız üzgünüm. Kendinizi kova zannediyorsunuz ama... <gülüyor> Siz, Teyfik olamaz imkanı yok. <gülüyor> ya bence de yani bu ol, olacak iş işte. Üzgünüm yani ama durum bu. Yani Çünkü günümüzde 23 Ocak tarihinde Güneş Oğlak Burcu'nda eskisi gibi Kova Burcu'nda değil. O önce 600'deydi. Peki astrologlar buna ne diyor biliyor musunuz? Ne diyorlar? Diyorlar ki e, Burçların takım yıldızlarıyla alakası yoktur. İşte gökyüzü 30'lar dereceyle bölünmüştür vesaire vesaire bir açıklama yapıyorlar. Tamam diyelim ki bu açıklamayı kabul edelim. Peki o halde niçin? Az önce siz marif takviminden bize Terazi Burcu'nun özelliklerini okudunuz. Orada en çok göze Geçen çarpan hafta, şey evet. neydi? Geçen hafta. Terazi Burcu'nun dengeli olduğu iddiasıydı değil mi? Evet. Terazi Burcu'na dengeli denir. İşte Akrep Burcu'na her sivri dillidir, arkadaşlarını sokar denir. E arkadaş madem takım yıldızlarıyla alakası yoktu bu Burçların. Niye takım yıldızlarının şekillerinden e, özellikler çıkarıp bu burçları atfediyorsunuz o zaman? Evet, bu birinci niye, soru bir. Yan yan gidiyorsunuz yengeç gibi mesela. Yani ikincisi de yani niçin o takım yıldızı bir cismi andırıyor diye bize katacağı kişilik <gülüyor> özellikleri o cisimle alakalı olsun. Bu da zaten ikinci soru yani. İyi ki büyük ayı ve küçük ayı zodyak <gülüyor> kuşağında değil. Yoksa herkes ayı olacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi bunları dinleyen ama astrolojiye de sempati duyan e, dinleyenlerin bir kısmı eminim içlerinden şöyle geçiyorlardır. E, evet yani böyle deniyor ama benim e, tanıdığım bir takım insanlar var ki işte tipik bir boğa burcu ve başka hiçbir şey olmasına imkan yok. Ya da ben kendim e, tipik bir başak burcuyum ve başka bir burç olmama imkan ihtimal yok. E, yapılan deneysel çalışmalar aslında bu imkan ihtimal yok denen durumların son derece imkanı da ihtimalli de açık olduğunu gösteriyor evet. ve burada belki kendi psikolojimizle ve inanma meylimizle ilgili bir, bir ilginç bir mesele var. Dolayısıyla astroloji bence çok ilginç sosyal psikoloji içinde ilginç bir yere işaret ediyor ama işaret ettiği şey gök cisimlerinin bizim hayatımız üstündeki etkisinden ziyade bizim kendi akıl yürütme mekanizmalarımızla alakalı bir şey. Peki bu böyle olsun bütün bu bulgular ışığında yani astrologların deneysel çalışmalarda başarılı olamamalarının ışığında bir yandan da gök cisimlerinin birbirleriyle ilişkileri çekim kuvvetlerinin insan nöronları üstünde böyle belirleyici bir etkisi olamayacağı konusunu da bir kenara bırakıp belki şu soruyu sorabiliriz. Ne zararı var? E, astrolojiye inanmanın, astrolojinin bu kadar yavaşlı olmasının, e, sen Tevfik niye e, işini gücünü bırakıp böyle bir kitap yazmak e, durumunda hissettin kendini, e, bırakın herkes her istediğine inansın evet. Ee, buna nasıl bir e, cevap vermelisin? Evet, dakikamız var. Son iki dakikada ben söyleyeyim. Astrolojiyi çok sevenler Türkiye'de kitap yazmanın gerçekten para kazandırdığını inandığı için benim bunu şan şöhret ve para için yaptığımı iddia ediyorlar. <gülüyor> Yoksa öyle <söylediğim gülüyor> miydi? Yok ya hocam. Ee, şimdi esasında şöyle, ne zararı var kısmı şu. Bu olayı biraz daha büyük küresinden bakmak da gerekebilir. Birincisi eleştirel düşünme yeteneklerimizi kaybettiğimiz zaman. Ee, zaten başarılı bir toplum olamıyoruz. Yani niçin Batı toplumları ileride, Doğu toplumları geride diye bakarsanız bizler otoritelerin açıklamalarını hiç sorgulamadan kabul eden e, ki yani çok daha yakında çok kötü örnekler yaşıyoruz. Her gün siyasi arenada bunlar oluyor. E, ben Türkiye'nin zaten başat probleminin eleştirel düşünmemek olduğunu, bir e, siyasi otoritenin peşine takılıp gitmek, onu söylediklerini sorgulamadan kabul etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama bu genel problemler Genelde insanlar tarafından siyasi olarak etiketlendiği için kabul edilmiyor. O yüzden astroloji özelinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi astrolojinin, İngilizce'de demarkation problem problem dediğimiz bir kısım var. Yani sınırı nerede? Sınırı nerede olacak astrolojinin? Çünkü insanlara bu hafta ameliyat olmayın diye öneride bulunabiliyorlar. Bir astrolojinin... Tıp, yani Sağlık üzerinde etkisi olduğuna inanan bir cerrahın bıçağı altına yatmak ister misiniz? Ameliyat tarihinize böyle bir cerrahın karar vermesini ister misiniz? Bunu sorayım. Ya da geçenlerde Türkiye'de maalesef bir astrolojik e, örgütsel bağlılık yüksek lisans tezi yayınlandı. Sonunda oğlak ikizler ve kova burçlarının örgütlerine bağlı olmadıkları, e, bu burçların e, şirketlerinden ayrılmaya meyilli oldukları yazıyordu. Şimdi pek çok insan iş başvurusu yapıyor. Her şeyi müthiş geçmesine rağmen işe alınmıyor. Biliyor mu ki acaba insan kaynakları müdürü astrolojiye inanıyor ve sırf onu kova burcu olduğu için istemedi. Yani bu fırsat eşitliğini zarar veren kötü bir şey değil midir? Yani hayata batıl inançlarla karar vererek e, hem sağlık açısından tehditlerle hem fırsat eşitliğini zedeleyen şeylerle karşılaşırsak ne olur? Bunun sınırı nerede olacak? Hayatı astrolojiye göre düzenlemenin sınırı nerede olacak? Yani astrolojiye göre karar veren bir mühendisin yaptığı uçağa binmek ister misiniz? Bir otomobili sürmek ister misiniz? Yani... Benim demek istediğim şey bu. Bir arkadaşımın, Kerem adlı bir arkadaşımın çok güzel bir örneği vardı. Mesela bir makine mühendisine şu an gidip, abi şu kutsal odundan eğer bu makinenin haznesini atarsam verimi iki kat artıyor demeye kalkarsanız sizi döver değil mi? Ama o kişi astrolojiye inanabiliyor şimdi o zaman. <gülüyor> Mesele bunun sınırını nerede çizeceğimizle ilgili. Vaktimi aşmayayım cevabım bu. Yani bence hangi burçtan olduğuna bağlı. Ben akribim o yüzden <gülüyor> şüpheciyim <gülüyor> biraz. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam, anlamış olduk o zaman. <gülüyor> evet, galiba süreyi de bitirdik. Evet, e, bugün astrolojinin bilimle imtihanı Yıldızlar Size Ne Söylemiyor e, kitabının yazarı Tevfik Uyar e, konuğumuz oldu. Geçen haftadan başlayan bir tartışmanın sonuna geldik. E, astroloji e, konusunu eleştirel ve detaylı bir şekilde e, ele alan birçok. E, Türkçe'de yazılmış olan ilk ve tek kitap e, buradan dinleyicilerimize de e, önermiş olalım. E, Tevfik çok teşekkürler ben geldiğiniz için. Ben çok teşekkür kendi ediyorum. Kendine. Tevfik Uyar çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten yayınlı. keyif aldık biz de. Bu, bu, bu vaziyette de Burçlarınız diye bir köşe başlatıyoruz artık açık. Evet gerçekten bu programdan çıkaracağımız ders. <gülüyor> açık radyoda yani. Gelecek hafta Evrim serimizle e, yeniden devam ediyor olacağız. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece de bitirmiş oluyoruz açık gazete programını. Burçlarımızın da kaymış olduğunu... ...en az bir burç kaymış olduğunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Ne yapalım? Kader. Kısmet. <gülüyor> Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkası